Oh yeah. Çıkkasıydı. 21 Ekim Cuma Yıl 2016 Ay 10 Gün 295 Hızır 169 1438 Hicri Muharrem 20 1432 Rumi Ekim 8 Profesör Doktor Ahmet Kışlalı Bir suikast sonucu Öldürülmesinin tarihi Günün tarihi 156 yıl önce bugün 21 Ekim 1860'da Tercüman Ahval gazetesi Çıkmaya başlamıştı Bugünkü gazetelerimizin Babası sayılan Tercüman Ahval'in sahibi Yozgatlı Çapanoğlu A.G. Efendi'dir Tercüman ahvalden önce 1831 yılında çıkan Takvimi vakayı resmi, Celide-i Havadis de yarı resmi gazetelerdi. Büyük Saatli Marif Takvimi y hay mala gana el playón del blanco y en la arena o chamba con sudor de negro historia de esclavos que como tú estefanía escribieron la historia mía o chamba con sudor de negro historia de esclava que como tu estefanía escribieron la historia mía oyeman 94.9 Açık Radyo'dasınız ve Açık Gazete başladı. Ben Can Tombil, teknik masada arkadaşım Selahattin Çolak ve bize teknik destek veren Emre gümüşerle birliktesiniz. Günaydın. Bugün duyduğunuz üzere Ömer Madra yok. Kendisi e, iklim değişikliği ve medya üzerine bir konuşma yapmak üzere Makedonya'da e, şu saatlerde uçağını binmiş olsa gerek ya da binmediyse de bizi dinliyordur. Ona da buradan bir günaydın diyelim. Bugün Selahattin ve benle beraber e, açık gazete devam ediyor ve kaldığımız yerden de parçalarımızı ve haberlerimizi sizlere iletmeye ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Çaldığımız parçadan da bahsedelim. Oye Manita adlı bir parçayı dinledik. Totole Monpisana adlı gruptan geliyor. Putumaya, e, Putumaya World Music'in Kolombiya e, seçkisinden e, aldığımız bir parça bu. Sonia Bazanta Vides adlı e, sanatçı tarafından dile getiriliyordu. Daha da bilinen ismiyle Totole Mambasina, e, Kolombiya müziğini ve aynı zamanda Afrolatin ezgilerini bir araya getiren e, bir müzik tarzı ile biliniyor e, hanımefendi ve bu vesileyle de biz çaldık ama neden çaldığımızı Kolombiya ile alakalı olan hikayeyi hikayeyi daha doğrusu Eduardo Galeano'nun bizim uzun zamandır devam ettirdiğimiz aynalar atlı kitabından dinle dinliyoruz şimdi.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 Fotoğraflar Akrep Londra Wembley Stadyumu 1995 sonbaharı Kolombiya Futbol Milli Takımı saygıdeğer İngiliz futbolunun en büyük tapınağında mağlup eder ve bu arada Rene Higuita daha önce hiç görülmemiş bir kurtarış yapar. Bir İngiliz hücum oyuncusu kaleye doğru şut çeker. Vücudu yere paralel olacak şekilde sıçrayan kaleci önce topun üzerinden geçmesine izin verir ama hemen ardından Akrep'in kuyruğuyla aniden sokması gibi Topuklarını kullanarak topu geri gönderir. Kolombiya menşeli bu belgeselin fotoğraflarına gerçekten bakmaya değer. Bu fotoğrafların gücü yansıttıkları sportif kahramanlıkta değil, kutsal şeylere karşı affedilmez saldırısını gerçekleştiren, ağzı kulaklarına varan Higuita'nın suratındaki gülümsemede saklıdır. AYNALAR Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel yayın. Evet Galeano'yu takip edecekleriniz anlamıştır ee, iki gündür. Mao Zedong ve Çin hikayeleri üzerine gidiyorduk. Aslında devamı vardı fakat Ömer Madra Mao'yu bana bırakın dedi. Biz de bu sebeple biraz geriye dönüp Higuita'nın hikayesini anlattık. Bu vesileyle de açık gazetenin girişini yapmış olduk. Günün tarihine de bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Saatli Marif takviminden önce derlediğim için bu haberleri bir tekrardan bahsedeceğim. İlk özel siyasi gazete tercümanı ahval çıkmaya başlamış. Sahibi de Yozgatlı Çapanoğlu A.G. Efendiymiş. 1860 yılında bugün ya da 156 yıl önce bugün olarak nitelendirebiliriz. Ama Saatli Marif takviminden aktarıldığı üzere ilk gazeteler 1831 yılında çıkan takvimi vakayinin Resmi olan Takvim-i ve yarı resmi olan Ceride-i Havadis Gazetesi olarak sayılabilir. Daha da önceye gidiyor yaklaşık 180 yıl kadar. Ve 1950 yılında bugün ise Çin askerleri Tibet'i işgal etmişler ve Tibet hala Çin askerlerinin işgali altında bu konuyla alakalı birçok tarihsel dokümana da ulaşabilmeniz mümkün. Ve aynı zamanda bu konuyla alakalı verilen mücadelelerin de hikayeleri bugüne kadar geliyor işgal altındaki Tibet'in. 1985 yılında bugün ise ilginç bir gazetecilik faaliyetine imza atılmış. Alman gazeteci ve yazar Güntel Wallraff, Türk işçisi kimliğiyle yaşadıklarını anlattığı en alttakiler Gans Udden atlı yapıtını piyasaya çıkarmış. Güntel Valraf'ı kömür, e, üzerine kömür bulanmış elbiseleriyle bıraktığı bıyığıyla ve baretiyle beraber çektirdiği fotoğrafları da bu kitabın kapağında Türkiye'de basılan e, kapağında görebilmek mümkün. İlginç bir gazetecilik anlayışı aynı zamanda denilebilir. günü tarihi bu şekildeydi. Şimdi e, haberlere bakalım neler olmuş, neler bitmiş. Dünden devam aslında haberlerimiz. Savaş haberleri, ateşkes haberleri Tutuklamalar, operasyonlar ve aynı zamanda medyaya karşı yapılmış olan çeşitli manevralar, baskılardan da bahsedebilmemiz mümkün olacak bugün. Kısa bir özet geçeyim. Dün son dakika haberi olarak vermiştik. Türk üretleri Halip'in kuzeyinde halk savunma birliklerini, YPG'ye yönelik hava operasyonları düzenlemişti. Ve Türk Sağlık Kuvvetleri tarafından yapılan bilgilendirmeye dayandırılan haberde 1900, özür dilerim, 160 ve 200 PKK-PYD terör örgütü unsurunun etkisiz hale getirildiği belirlendi. İfadelerine yer verilmiş tırnak içinde. İngiltere merkezi insan hakları gözlemevi ise operasyonlarda hayatını kaybedenleri 11 olarak açıklamış. Bugünkü gazetelerin neredeyse elimizde olanların hepsinde bu konuyu görebilmek mümkün. Fakat dünkü maç sebebiyle bütün gazeteler yok. Onu da belirtelim. Bu gazetelerin manşetlerine de bakıp bu konuyu değerlendirdiğimiz zaman kim neler yazmış hangi konuları hangi başlıklarla ele almış anlatabileceğiz. Musul'daki tartışma devam ediyor. Ankara ve Bağdat arasındaki Başika'daki Türk askerleri nedeniyle yaşanan gerilim yeni bir boyut kazanmış. Yücret Gazetesi'nin internet sitesinde yazdıklarına göre. Musul eski valisi ve Haşli Vatani, Ninova muhafızları olarak da geçiyor bu grubun ismi. Haşli Vatani komutanı Esil Nüceyfi hakkında Türk askeriyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle tutuklama kararı çıkarılmış Türkiye bir süredir Musul yakınlarındaki Başika kampında Haşli vatanı güçlerine askeri eğitim veriyordu. Bundan bahsedilmek Mümkün. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Musul bizim misaki milli sınırlarımız içinde olan bir yerdir. Bunu söylerken birileri yanlış anlamasın. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama oldu bittiğiyle de Musul'un bir kan gölü görmesine razı olamayız. Rıza gösteremeyiz demeci var. TN4'ün internet sitesinde. Elimizdeki sunulmaya değer haberlerden bir tanesi de bu. Bunlar yakın zamanda yaşanan çatışmalar ve çatışma noktasına gelen diyaloglar, monologlar da dair olan haberlerdi. Bir deyi tarafından bakalım. Ateşkesler var. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu basın sözcüsü Jens Lerge Halep'e İnsani Yardım Konvoylarının gönderilmesi için en az 48 saat ateşkes çağrısında bulunmuş. Bir ateşkes Suriye'den, bir ateşkes haberi Suriye'den geliyor. Bir diğeri ise Yemen'den. Dünyadaki en kanlı günlerin geçtiği iki ülkeden bir diğeri de Yemen. Hükümet ile isyancı fuçlar arasındaki iç savaşın yaşandığı Yemen'de 3 günlük ateşkes bu gece yarısı yürürlüğe girmiş. Gece yarısından sonra Tayyip kentinde ateş açıldı ancak şimdilik durumun sakin olduğundan bahsediliyor. Deutsche Welle'nin internet sitesindeki haberde. Tekrardan... E Halep'e geri dönecek olursak Rusya Halep'teki Halep'te Perşembe günü planlanan 8 saatlik ateşkesin süresini 3 saat daha uzattığını açıklamış. Dün de bundan bahsetmiştik. Bu konuyla alakalı bazı detaylar var. 3 saatlik ateşkese sevinmek durumunda kalıyoruz ne yazık ki. Rejim güçleri de kuşatmayı geri çekerek belirli yollardan sivil ve muhalifle, muhaliflerin e, kentten çıkmasına izin verecekmiş. Havadan da çeşitli e, kağıtlar dağıtılıyormuş aynen Musul'da olduğu gibi gördüklerimden bir tanesi sosyal medyada gördüklerimden bir tanesi ölü bir insanın e, fotoğrafı, diğer tarafta da bir otobüs fotoğrafı. Ya otobüsü seçin ve buradan gidin ya da bu ölüm bu kişi gibi kendinizi ölümü hazırlayın şeklinde çeşitli mesajlar dağıtılan kağıtlar dağıtılmış havadan bırakılarak halep üstüne, muhaliflerin elindeki olan halep'in üstüne. Bu durum savaş ve e, ateşkes haberleri bu şekilde detaylarından bahsedeceğiz. Biraz da istatistikler var elimizde. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 50 bine yakın kişi resmen açmış. Aç. 1 milyon 250 bin kişinin de açlık sınırı altında yaşadığı ortaya çıkmış. Son işsizlik verileri bazı uzmanları endişelendiriyormuş. Dolce internet sitesinde görebilmek mümkün bu haberi. Birleşmiş Milletler'den de yapılmış olan bir açıklama var. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre kalkınmakta olan ülkelerde her 10 kız çocuğundan 9'u zorlu şartlarda yaşıyormuş. 62 milyon kız çocuğu okula gidemiyormuş ve her 10 dakikada bir kız çocuğu şiddet nedeniyle hayatını kaybediyormuş. Bu da Doğu Çeviri'nin bir diğer istatistikleri dayandırdığı haberinde. İnsan Hakları Derneği'nden verilen rakamlar var. Hapishanelerinin kapasitesi 30 bin kişi aşılmış. İnsan Hakları Derneği darbe girişiminden sonra OHAL ve KHK'larla kanun hükmündeki kararnamelerle meydana gelen insan hakları ihlallerini bir raporla açıklamış. Rapora göre Türkiye'deki cezaevlerinin kapasitesinin 183 bin kişi olduğu belirtilirken şu an yaklaşık 220 bin kişinin cezaevlerinde olduğu belirtilmiş. Biyanet'in haberine göre İnsan Hakları Derneği'nin raporunda 15 Temmuz sonrasında yaşanan ihlallerle sıralanmış. Bundan da bahsedebilmemiz mümkün. Kadınlara karşı şiddete geri dönecek olursak. iki de e, Türkiye'de dün e, oldukça gündemde olan, oldukça tartışılan olay vardı. Onları da e, aynı şekilde zikretmemiz mümkün olabilir. Trabzon'da bir epilasyon merkezine ait broşürlerin dağıtılmasını dinimiz aykırı diyerek tepki gösteren grup silahla insanlara ateş açmış. Ve olayda dört kişi yaralanmış. Trabzon'da meydana geliyor bu olay. Bir diğer olay da İstanbul'da meydana geliyor. Dört çocuk annesi 53 yaşındaki Aslan Çambooğlu'nun alışveriş yapmak için gittiği markette önce düzgün yürü diye sözlü tacize uğradığı, ardından dayak yediği iddia ediliyor. Ki kamera görüntüleri de var, video görüntüleri de var aynı şekilde çıktığında tanınmaz hale gelen Çambooğlu şikayetçi olmuş, saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakılmış efendim. Bu da bu iki örneği de tekrardan biraz detaylarıyla dile getirebilme fırsatı bulabiliriz sanırım bugün. Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da uygulanan, uygulanmaya o hal kapsamındaki haberleri geri dönecek olursak, çıkartılan 8 kanun hükmündeki kararname ile 40 bin kişinin tekrardan rakamlarda devam ettiğimizi hatırlatayım. 40 bin kişinin gözaltına alındığı, 32 bin kişinin tutuklandığı, 93 bin kamu görevlisinin açığa alındığı, 59.841 kamu görevlisinin de ihraç edildiği haberleri var. Bu konuyla da alakalı birkaç haberden bahsedebilmek mümkün olabilir. Bağlantılı olarak bu rakamlarla bağlantılı olarak İntiharlarda ve ölümlerde Devam ediyormuş cezaevinde Bir anet bunun istatisini tutmuştuk İçinde bulunduğumuz geçtiğimiz hafta vermiştik Yanlış hatırlamıyorsam tekrardan bakmamız gerekecek Çünkü listeye de eklenenler var Mersin'in Anamur ilçesinde Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanması FETÖ-PDI soruşturması kapsamında Tutuklanan kişilerden birisi Cezaevinde kalp krizi geçirerek Ölmüş, öldüğü söylenmiş Böyle bir olay var Bir de 68. Kitap buharında gazeteci yazar Aslı Erdoğan'ın ne? Dayanışma etkinliği düzenlenmiş. Dünyanın dört bir yanından çok sayıda aydın Erdoğan'ın serbest bırakılmasını talep etmişler. Bu da Doğu Çevre'lerin haberi. Ee, elimizdeki haberler bunlar. Biraz detaylı olarak bu haberlerin içeriklerine bakma fırsatı bulacağız bugün ve gazetelerdeki yansımalarına da bakacağız. İlk olarak dün son dakika haberi olarak geçtiğimiz Türk şetlerinin Halep'in kuzeyindeki YPG'ye yaptığı hava harekatından bahsedelim. BBC Türkçe'den aldık bu haberi Anadolu Ajansı operasyonların Fırat Kalkanı kapsamında gerçekleştiğini ifade etmiş. Ajans askeri kaynaklara dayandırdığı haberde hedef alınan bölgelerin El Hasi, Eaşiya, Urum El Kura, Vardiya, Kav Kavl Suruş ve Şahba Barajı'nı kapsayan alanda olduğunu söylemiş. Türk Silahlı Kuvvetleri 160 ile 200 terör örgütü unsurunun etkisiz hale getirildiğini söylemiş yaptığı yazılı açıklamasında. Bilgilendirmede daha doğrusu belirlenen 18 hedefe 26 bomba atıldığını ve 9 bina bir zırhlı araç ikisi silahlı 4 aracın imha edildiğini söylemiş. İngiltere merkezi Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise operasyonlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 11 olarak vermiş. Ee, çeşitli açıklamalar var konula, bu konuyla alakalı. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan sorun kapıya dayanmadan çözeceğiz diyordu. Cerablus hal olduğu baba kadar iniyoruz diyordu aynı zamanda. Ve PYD'nin çekilmezse Türkiye'nin müdahale hakkı var denilen, denilen açıklamalar da var. Reuters Kuzeydoğu Suriye'deki Kürt yönetiminin yetkililerinin hava operasyonunda onlarca kişinin hayatını kaybettiğinde aynı şekilde haberin içerisinde geçirmiş bir biz Türkçe'nin haberin içerisinde. Fırat haber ajansında Berne'ye göre ise BAP Meclisi üyesi Mehmet Abdulrezzak hava operasyonlarında sivillerin de öldüğünü söylemiş. Abdulrezzak saldırılarda bu, bu saldırılarda 4 sivil şehit düştü, onlarca yaralı var. Bu saldırıların bir bölümü Devrimciler Ordusuna yönelik oldu. Burada 10 arkadaşımız şehit düştü, yaralılarımız da var demiş. Hava kuvvet hava operasyonu düzenlendiği bölgede Türkiye'nin 2 ay önce Özgür Suriye Ordusu'nun da destekli desteğiyle başlattı ve Fırat Kalkanı adı verilen harekatın gerçekleştiği bölgenin batısında yer aldığı söyleniyor. Türkiye destekli Ös güçleri Cerablus'un alınmasından sonra güneybatıya doğru ilerleyerek önce El Rey'e ardından Dabık kasabalarını işidin o bahsettiği meşhur kıyamet savaşının geç, geçeceğini söyledikleri bölgedeki kasaba Dabık kasabasında eee işidin temizlenmişti, işten alınmıştı diye yazıyor. Türkiye YPG güçlerinin Suriye'nin kuzeyinde Fırat Nehir'in doğduğundan çekilmesini talep ediyor. Temel olarak talep de bu. YPG ise Türk ordusunun Halep'in kuzeyindeki Kürtlere yönelik saldırılara devam ettiğini açıklamış. Associated Press Ajansı'na konuşan YPG komutanı Mahmut Barkadan da dün erken saatlerden bu yana Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı tankların Kürt hedeflerini vurduğunu söylemiş. Barkadan savaş yetilerinin dün gece itibariyle yani geçtiğimiz gece itibariyle operasyona katıldığını ve kendisine bağlı birlikleri vurmaya devam ettiklerinde sözlerini eklemiş. YPG komutanına göre tüm bu operasyonlarda en fazla 10 kişi hayatını kaybetmiş diye söyleniyor. 20 kişi de yaralanmış. Yani iki rakam arasında büyük bir e, fark var. Bir yanda 200 deniliyor bir yanda 10 kişi hayatını kaybetti deniyor. Ama Barkadan açıklamalarına göre vurmaya devam ediliyormuş. Yani hangisine inanmak istiyorsanız ya da hiçbirine inanmak istemiyorsanız size kalmış bu tercih. Öte yandan Genelkurmay Başkanlığı Hatay'ın Güntepe Hukuk Hudut Karakoluna sorumluluk bölgesindeki boş araziye YPG tarafından hava mermisi satıldığını ve buna misilleme karşılık verdiğini açıklamış. Türk Silahlı Kuvvetleri söz konusu araziye sabah erken saatlerde 5 hava mermisi satıldığını belirtmiş. Açıklamada Cucurum hudut böl bölüğünde konuşlu olan fırtına obüsleriyle atış yapılarak misiyle mukabelede bulunduğu belirtilmiş. Yeni savunma stratejisinden bahsediliyor ki bunu da Star Gazetesi Erdoğan Doktorini diye manşete çekmiş. Biz Türkçe'den devam edelim biz yine de. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı konuşmada Türkiye'yi tehdit eden unsurların sınırı dayanmasına beklemeden etkisiz hale getirileceğini ifade ederek yeni bir savunma stratejisinin uygulanmasının başlandığını ifade etmişti diye yazıyor. Yani dünü siz bir gün önceki olarak alın çünkü dün aldım ben bu haberi e, dün çıkardım. E, Erdoğan bu yeni strateji çerçevesinde Fırat Kalkanı operasyonuyla başlayan askeri ilerlemenin daha bakın ardından Elbap'a da devam edeceğini sözlerine eklemişti. İşed'in kontrolünde bulunan Elbap bugün e, hava operasyonlarıyla vurulan bölgenin doğusunda kalıyor onu da belirtelim. Türkiye PYD'yi ve onun silahlı kanadı YPG'yi PKK'nın uzantısı olarak görüyor ve terör örgütü olarak kabul ediyor. Suriye ve Irak'ta işi de karşı hava operasyonları düzenleyen Amerika Birleşik Devletleri ise PYD ve YPG'yi PKK'dan farklı bir terör örgütü kategorisine koymuyormuş ee, ve işi de karşı operasyonlarda e, işi karşı operasyonlarda Suriyeli Türk güçlerle işbirliği yaptığını söyleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destekte de zaten bu iki e, daha doğrusu PYD'ye ve YPG verdiği destekte de daha önce hem bürokratlar tarafından hem de o bölgede yapılmış olan mühimmat yardımı ve bunun haberleri, videoları ile beraber ortaya çıkmıştı. Erdoğan doktorundan bahsedeceksek eğer merak ediyorsanız Star Gazetesi'nin haberine bakabiliriz. Manşetten duyurmuş. Faize düşmanım demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan manşetin hemen yanında. Milli İradenin Sesi Star Gazetesi'nde Erdoğan doktoru deniliyor. Nuh Albayran haberi bu. Hı. Cumhurbaşkanı Erdoğan artık sorun kapıya artık sorunların kapımızı çalmasını beklemeyeceğiz sözleriyle açıkladığı yeni güvenlik anlayışını yurtta sulh cihanda sulhün teminatı demiş ki ben bu kelimeden bu e, öbekten kelime, cümle öbeğinden korkar oldum e, geçtiğimiz temmuz ayından beri neyse gene kullanılmış ama yurtta sulh cihanda sulh onun teminatı diye verilmiş zor coğrafyalarda 93 yıllık yanılgı diye de geçiyor aynı zamanda Star okumayanlar ve merak edenler için ufak bir tadınlık getiriyoruz şimdi e, kulaklarınıza Cumhuriyete geçişte her şey gibi savunma stratejimiz de değişti. Kimseye karşı kimseye karışmazsak bize bulaşmazlar sandık. Nuhal Bayrak yazıyor. Güvenliği savunmaya indirgeyen bu sorunlu zihniyet futbolcuların bile uyguladığı en iyi savunma taarruz ilkesini anlayamadı demiş. Oysa tarih boyunca savaşlara sahne olmuş bu coğrafyayı uzaktan izlemek hezimetin ta kendisiydi. Yurtta sulh, cihanda sulh sözleriyle olayların içinden sıyrılanlar Mustafa Kemal'in hazır ol cenge eğer istersen sul sala dendiğinden hiç bahsetmemiş olduğunu söylüyor Nuhal Bayrak. Yanlışı öz al fark etti ama içerideki suçluları yani barış isteyenler engelledi. Son dönemde teşebbüslere ise son dönemdeki teşebbüslere ise Suriye bataklığından girerek Girersek çıkamayız denilecekti. Nihayet 15 Temmuz'dan sonra resetlenen, reset atmak, yani Osmanlıca'dan biraz daha farklı bir dile doğru gidiyoruz yazının içerisinde. Reset atmak, bilgisayar reset atmak, saat reset atmak, akla reset atmak gibi. Ee, nihayet 15 Temmuz'da resetlenen Ankara savunma stratejisini güncelleyerek, Ankara savunma stratejisini güncelleyerek birgül koymuyor etmişler. Terör örgütünün kaynağında kurutma kararı aldı diye yazıyor. Detaylarına girmiyorum merak edenler Star gazetesinde bakabilirler taarruz ruhu diye veriliyor detaylar netleşti uzmanlar yeni konsepti Star'ı anlatmışlar Lüçü Kaplan'a işte bu detaylar Star gazetesinde mevcut Star'a bakmak istiyorsanız orada var diğer gazetelere bakarsak bu konuyla alakalı neler yazmışlar diye Cumhuriyet gazetesi manşetten yine el almış bu haberi. Türkçülük kuvvetleri kantonları birleştirmek için Afrin bölgesinden harekete geçen YPG güçlerini vurdu diyerek neden vurduğunu da açıklamış. Bir biz Türkçede olmayan detay burada var. Fırat Kalkanı'nın başlamasından e, duygu güvençin haberi bu. Fırat Kalkanı'nın başlamasının ardından nehrin batısından geçilmemesi için YPG'yi hedef alan Türkçülük kuvvetleri bu defa da batıdan ilerlemek isteyen Afrin kantonundaki YPG'lere müdahale etti diye, diye yazılmış. Türkçülük kuvvetleri önceki gece Afrin'deki YPG'lilerin Elbap, Mare, Mönbiç gününde işitten boşalan köylere girmesi üzerine bölgeyi havadan ve karadan vurdu diye yazıyor. Bölgenin kilit noktası olan Elbap'a YPG'nin uzaklığı 19 kilometre, Özgür Suriye ordusunun 12 kilometreymiş. Rejim ordusunun ise 9 kilometreye düşmüş. Bir yarış var yani. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu harekatı bu açıdan önem kazanırken dün boşaltılan köylerin denetiminin yeniden Özgür Suriye ordusuna geçtiğinden bahsediliyor. YPG'nin misilleme girişimine Türk Silahlı Kuvvetleri fırtına obüsleriyle karşılık vermiş. Ortaklık mesajı da vermiş. Türkiye'yi bugün ziyaret edecek olan Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Carter, Türk Silahlı Kuvvetlerinin YPG güçlerini vurması ile ilgili olarak sorulan sorulara Türkiye'ye saygı duyuyoruz. işi de karşı mücadelede ortaklığımız çok güçlü diye yanıt vermiş. Türk Silahlı Kuvvetlerinin YPG güçlerini vurmasının ardından da Suriye ordusundan sert bir uyarı gelmiş. Açıklamada Suriye hava sahasını ihlal etmeye çalışacak. Türk savaş uçakları tüm imkanlar kullanılarak düşürülecektir denilmiş. Üçlü bir savaş durumu söz konusu galiba burada. Bir yanda alınmak istenen Elbap var. YPG'nin uzaklığı 19 kilometre. ÖSO'nun uzaklığı 12 kilometre. Rejimin uzaklığı 9 kilometre. Herkes birbirine saldırma mesajı veriyor. Gerektiği yerde saldırıyor. Gerektiği yerde suskunluğa Suskunluğa çekiliyor. Ama şu anda pek fazla susan yok gibi duruyor. Herkes birbirini tehdit ediyor. Bir yandan da toplarıyla beraber de ateş ediyor gibi duruyor. Durum bu. Diğer gazetelere bakacak olursak Hürriyet Gazetesi'nden bahsedelim. Hürriyet Gazetesi'nin yani amiral gemisinde oradadır füzeleri diye verilmiş bu haber. Türk jetleri Suriye'de Ankara'nın kırmızı çizgisini aşan PYD ve PKK güçlerini vurdu denilmiş. PYD'liler Türk Silahlı Kuvvetleri destekli. Özgür Suriye ordusunun hedeflerini Elbap'daki Elbap kentine doğru ilerliyordu diye de Cumhuriyet Gazetesi'ndeki detaydan bahsetmiş. Haritada vermişler. 35 kilometre varmış. iki kantonun arasında. Hemen üstünde yeşil bölgeyle belirtilen bölgeyi Özgür Suriye ordusu tarafına almış. Hemen aşağısında Elbap'ın. Turuncu bölgede Halep'i içerisinde dağılan, kuşatma içerisinde yeşil bir Halep var orada. Biraz önce, biraz sonra bahsedeceğimiz. Rejim güçleri tarafından kontrol ediliyor. Gri bölge ise IŞİD militanlarının elinde tuttuğu bölge olarak biliyor. Çok kısa bir sürede almışlardı IŞİD militanları bu bölgeyi. Şimdi parça parça ele geçiriyor diğer gruplarda diğer savaşan unsurlarda böyle bir durum söz konusu Çukurca'da pusu kurulmuş Hürriyet gazetesinin haberine göre Hakkari'de Çukurca'da Güvendağ bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yüzbaşı Özgür Çevik ile uzman çavuş Murat Özer şehit oldu diye yazıyor 5 asker yaralanmış operasyonda 21 PKK'lı terörist öldürülmüş Mardin Ömerli'de de korucu Hasan Gündüz şehit olmuş 18. sayfadaymış detayları isteyenler Hürriyet gazetesinde bulabilirler bu konuyla alakalı bir diğer gazete ise Habertürk, PYD'ye en ağır darbe diye vermişler bu haberi. Suriye sınırında koridor hayali bitince bu defa Afrin ile Membiç e, de Membiç'e birleştirmek için Elbap'a ilerleyen PYD'ye f 16lar dur demiş. Hmm. O zaman iki kantonu birleştirmek değil, asıl amaç Elbap'a ilerlemekmiş. Cumhuriyet gazetesinin dediği gibi değil. Farklı bir rotası çizmişler. Buradaki haritada çok fazla detaya girmemiş. Sarı ve turuncu olarak gösteriliyor. Ee, sarı bölge Suriye ama Suriye e, turuncu bölgede Türkiye ama Suriye bayrağında Özgür Suriye ordusu bayrağı var. Elbap mesela Özgür Suriye ordusunda bu haritaya göre. Marat, el, Marat um havş, gene Haber Habertürk gazetesindeki haber, haberdeki haritada e, Özgür Suriye ordusunda böyle bir e, durum söz konusuymuş. E, Ankara'da gübre patlatma tatbikatı varmış ve bu konuyla da alakalı detaylar da var. Sabah gazetesi kırmızı çizgiyi aşan PYD'ye ağır darbe diye vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni güvenlik politikasından bahsederek F-16'lardan ölüm yağdı alt başlığıyla bu haberi sunmuş. Kıyamet yeri gibi diye verilmiş. Telsizdeki panik seslerini almışlar ve gazeteye vermişler. Galiba Türkçe'ye de çevirmek zorunda kalmışlar Kürtçe'den. Ani baskın yedik çok kayıp verdik yaraları taşıyacak adamımız bile kalmadı demişler telsizde. Ama deşifre edilen telsizleri deşifre edilen teröristler bunları söylemiş. Ağır kayıplar verdiği söyleniyor. Ama e, Suriye gözleme yönünün verdiği 20, 10 ile 20 arasındaki rakama değinilmiyor. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından verilen rakama değiniliyor. Star gazetesinde de Suriye PKK'sına yerinde imha diye verilmiş bu haber. Evet durum böyle. E, bir yandan da Suriye'de bunlar olurken e, Musul'da da çatışmalar ve e, bekleyiş aynı zamanda ilerleme de her ikisi de var. Devam ediyor. Gözleme Mesela Hürriyet Gazetesi'nin muhabirleri gitmişler yerinde izlemişler. Neyi izlemişler? Savaşı izlemişler. Göçmenleri izleyecek hali yok ya Hürriyet Gazetesi'nin muhabirlerini. Savaşı izlemişler. Navaran Harekatı'nı izledik demişler. Musul açılan kapı olarak bilinen stratejik bir öneme sahip olan Navaran Köyü Peşmerge'nin eline geçmiş. Gülden Aydın ve Sebahati Karakurt da Navara'dan bildirmişler. Yani embedded gazetecilik yapılıyor. Yani bağlantılı gazetecilik olarak da Türkçe çevirebilmek mümkün. Başka bir ismim vardı şimdi aklıma gelmedi. DEAŞ ile çatışmalar dün sabah saat 6 sularında başladı. Cepheye ulaştığımızda savaş filmini andıran bir ortam vardı diye yazmışlar. Bombalar havan topları patlıyor. Doçkalar ateşleniyordu. Köye mayın ve bomba tuzaklayan DEAŞ'lar Musul yönüne doğru kaçınca peşmerge 9 gibi kontrolü ele geçirdi diye ilk sayfadan kısa ve tadımlık bir e, pasaj yayınlamış Hürriyet gazetesi. Bu iki muhabirin bildirdiklerine göre baya da böyle hiç böyle savaş muhabiri Görüntüsü de yok. 50'li yaşlarında turistlere benziyorlar. Ama olabilir. Bu konuyla alakalı herhangi bir şekilde genelleme yapmamak lazım. Gazeteci gazetecidir. Navarra'nı ile geçiren peşmerge güçlerinin içerisinde kadın savaşçılar da varmış. YPG'de de var kadın savaşçı. Esad ordusunda da var aynı zamanda. Esad rejiminin ordusunda da var kadın savaşçı. Ama en son Esad ordusundaki kadın savaşçıların mobbinge ve tacize uğradıklarını ve kendilerini farklı bir şekilde gören Askerler yüzünden de e, zorluk çektiğine dair bir video yayınladıklarından bahsedebilmek mümkün geçtiğimiz ayda. Bölgede savaşan birçok kadın var. Bunlar da sadece peşmergede değil. Bunu da belirtmek gerekiyor. E, Muslum'un eski valisinin Hüceyfi hakkında tutuklama kararı var. Hüceyfi gazetesindeki bildirilen e, habere göre Başika'daki Türk askerleri nedeniyle yaşanan gerilim yeni bir boyut kazanmış efendim. Musul eski valisi ve Hdi Vatani Ninova Muhafızları Komutanı Esil Nujayfi hakkında Türk askeriyle işbirliği yaptığı gerekçesiyle tutuklama kararı Çıkarılmış. Türk askerinin Musul'a girişini kolaylaştırıldığı gibi bir suçlaması varmış. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yüksek Yargı Yönetimi Sözcüsü Abdülsettar Bayraktar yaptığı yazılı açıklamada Musul'u temsil eden 3 vilayet meclis üyesi 21 Aralık 2015 tarihinde Merkezi Soruşturma Mahkemesi'ne başvurarak Nuceyfi'nin yabancı ülkeyle iletişime geçtiğini ve Türk güçlerinin Musul'a girişini kolaylaştırarak Doğu Ok'taki Zelikan kampında askeri üst kurmasını sağladığı yönünde bilgi verdi ifadesini kullanmışlar. Nuceyfi hukuk yoluyla bu işi çözeceğiz diyormuş. Ardından da Şehrin Musul iki buçuk yıldan beri Deaş'ın peşkeş çekildiği için, Deaş'a e peşkeş çekildiği için halkı tarihin en büyük insanlık dramıyla karşı karşıya demiş. Bundan bahsediliyor. Numan Kurtulmuş'un açıklamasına da değinelim. Ardından Ateşkes haberlerine geçmeden önce kısa bir ara veririz. Numan Kurtulmuş, Musul bizim misak-ı milli sınırlarımız için demiş. Musul bizim Misakı Milli sınırlarımız içinde olan bir yerdir. Bunu söylerken birileri yanlış anlamasın. Kimsenin bir karış toprağında gözümüz yok ama olduğu bittiyle de Musul'un kan gölü haline gelmesine de rıza gösteremeyiz demiş, kurtulmuş. Burdur'un Gölhisar ilçesindeki toplu açılış töreninde konuşmuş. Beş önemli açılışı yapmaktan çok mutlu olduğunu söylemiş. Başından beri hem Burdur'a hem de Gölhisarları ellerinden gelen katkıyı vermeye çalıştıktan daha sonra Misakı Milli'ye değmiş. Musul'la ilgili son günlerde çok konuşulduğunu belirtmiş Numan Kurtulmuş ve şöyle devam etmiş. Soruyu doğru sormak gerekiyor. Asal büyük resmi görmek gerekiyor. Oyun açıktır. Bir asır evvel Osmanlı Cihan Devleti'ni bölerek 1. Dünya Savaşı'ndan sonra savaşın galipleri bu bölgede bir düzen kurdular. Bu düzenin adı Sais-Picot'tur. Aynı zamanda Musul, Irak ve Suriye arasındaki sınırı ortadan kaldıran IŞİD'de Musul'u ile geçirdikten sonra Sais-Picot'u ortadan kaldırdığını da söylüyordu. Bunu da hatırlatalım. Yapay sınırlar... Yapay sınırlar çizdiler sınırlar yapay sınırlardır hiçbir sınırın diğerinden bir farkı yoktur sınırlar yapay sınırlardır diyen Türkiye hükümetinin sözcülerinden bir tanesi Türkiye sınırına Türkiye Suriye sınırına dünyanın en büyük duvarını çekildiğinden de haberdardır umarım 100 sene evvel sınırlarla bu coğrafyayı böldüler şimdi de istiyorlar ki zihinlerini ve gönüllerini bölsünler de bu bölgede halkının buna izin verilmeyeceğini söylüyor aynı zamanda. Musul'un çok kolay bir kalende silinip atabilecekleri ve gözden çıkarılacakları bir alan olmadığını vurgulamış Numan Kurtulmuş yaptı bu açıklamada konuşmasında. Musul bizim misaka milli sınırlarımızın içinde olan bir yerdir. Bunu söylerken birileri yanlış anlamasın. Kimsenin bir karış... Bunu daha demin söylemiştim. Musul'da asırlardır yaşayan Türkmenler, Araplar, Ezililer, Kürtler, diğer unsurlar var. Bunlar hep beraber kıyamete kadar birlikte yaşamaya devam edecekler. Kıyametten sonrası ayrı tabii. Şimdi Musul Musul'da değerçi temizliyoruz derken... Yanında Haçlı Şabi'yi yani İran e, komutanların başında olduğu Iraklı Şii milisleri ya da PKK PYD'yi getirmeyin. Bölge halkı da kim nasıl istiyorsa öyle yaşasın diye konuşmuş Numan Kurtulmuş. Misak, e, Burdur'daki toplu açılış töreninde Misak-ı Milli ile alakalı yaptığı açıklamasında. Evet şimdi sırada hiç lise nispeten daha iyi haberlerimiz olacak. 3 saat daha ateşkesin uzatıldığı gibi Yemen'de 3 günlük ateşkesin uzatıldığı gibi. Haberler olacak e, ve ardından da biraz istatistikleri deneyeceğiz. Yoksulluk artıyormuş, insanlar açmış, e, işsizlik rakamları sert sinyaller veriyormuş. Her 10 dakikada bir kız çocuğu öldürülüyormuş Birleşmiş Milletler'in verdiği rakamlara göre dünya genelinde. Ve ardından da epilasyon dinimize aykırı diye silahla insanları tarayan e, kişilerden bahsedebilmemiz mümkün olabilir bugün. E, süpermarkette düzgün yürü diye dayak yiyen kadınların hikayesini anlatabilmemiz mümkün olabilir bir parça. FETÖ'den tutuklu uzanlığının cezaevinde kalp krizinden ölmesi de listeye eklendi. Bu konuyla alakalı olarak tutulan listede intihar olarak geçiyor mu tam olarak bilmiyoruz ama verilen e, haberde intihar yazmıyor. Ve Frankfurt Kitap Fuarı'nda Aslı Erdoğan ile dayanışma haberinin detaylarını vereceğiz. Belki biraz daha gazetelere bakma fırsatımız olabilir ama önce kısa bir ara veriyoruz. Açık Gazete Cigarette smoking is dangerous, dangerous, high side to your head, yeah. does, does that mean, that mean anything you? to you? Then legalize marijuana. Atlı parçasını dinliyoruz. Peter Toş'un. 19 Ekim 1944'te doğmuştu ve 42 yaşındayken de 11 Eylül'de 1887 yılında öldürülmüştü Peter Toş. Bir hükümet sonucunda evine giren kişiler tarafından. Parçada sigaranın zararlarından bahsediyor. Cerrahların sigarayı insan sağlığı için oldukça tehlikeli olduğunu söylediğini sağlığa oldukça zararlı olduğunu ve bunun ne demek man bunun ne manaya geldiğini biliyor musunuz diye sorarak Jamaica'deki geleneksel tıp yöntemlerinden bahsediyor ama bu Jamaica'ya ait bir durum onu da belirtmek gerekiyor. Peter Toşu da bu şekilde andık. Geçtiğimiz günlerde de anmıştık. Bugün Selahattin'le beraber hazır Ömer Madırda yokken. Ee, Sevip de çalınamayan parçalar attı, ufak bir kuşak yapmak istedik. Geçtiğimiz günlerde e, andığımız isimlerin e, çalmak istediğimiz parçaları da bu vesileyle de çalıyoruz. İlki Peter Toş'tu, sonuncusu da bu Selahattin'in seçimiydi. Sonuncusu bu parçada e, programın sonunda benden gelecek, benim seçtiğim parça. E, biz haberlerimize geri de, e, dönelim. E, ateşkeslerden bahsediyorduk. Sözcü gazetesinin internet sitesinden aldım. Çok sık yapmadığım bir şey ama yaptım. Birleşmiş Milletler'den Halep için acil ateşkes çağrısı yapılmış. Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyonu Basın Sözcüsü Jens Lerke... Akşam saatlerinde Cenevre'deki Birleşmiş Milletler ofisinde acilen yaptığı basın açıklamasında Halep'e insani yardım konvoylarının gönderilmesi için en az 48 saat ateşkesin uygulanmasını istemiş. La Erke bu süre içerisinde hasta ve yaralılara tıbbi yardımı yanı sıra su ve yiyecek malzemelerinin ulaştırılacağını da söylemiş. La Erke yarın Paris'te toplanacak olan Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Almanya Başbakanı Şansölye Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de durumu bildireceğini söylemiş muhtemelen bugün buluşuyorlar bu konuda Hollanda'dan da söz aldığını belirten Lerke talebin acilen ele alınmasının insanlık adına e, bir istek olduğunu söylemiş e, İngiltere'den gelecek kimse yok İngiltere'den gelecek birisi olsa muhtemelen kavgada çıkabilirdi çünkü İngiltere'nin e, Rusya'nın devlet kanalının e, bankadaki hesaplarına dondurması gibi bir hamleden bahsediliyor Sizin neyle bugün bu konuyu konuşacağız işte bu bankadaki paraları dondurma durumunu Buradan Yemen'e geçelim. Yemen'de de 3 günlük ateşkes başlamış. Hükümet ile isyancı kuliseler arasındaki iç savaşın yaşandığı Yemen'de 3 günlük ateşkes gece yarısı yürürlüğe girmiş. Gece yarısından sonra Tayris kentinde ateş açıldı. Ancak şimdilik durumun sakin olduğu bildiriliyor. Yemen'de ilan edilen ateşkes yerel saatte gece yarısında 1 dakika kala yürürlüğe girmiş. Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğuyla sağlanmış olan bir ateşkes bu. İlk etapta 72 saat geçerli olacakmış. Ve Yemen askeri Yemen merkezi hükümetiyle isyancı hususlar arasındaki iç savaşta taraflarda ateş kese uyacağını taahhüt etmişler. Birleşmiş Milletler Yemen özel temsilcisi İsmail Olut Şeyh Ahmet ateş kese uyulduğu takdirde uzatılmasının mümkün olacağını da söylemiş. Ancak Yemen ordu kaynaklarına dayandırılan haberde gece yarısından kısa bir süre sonra isyancıların Taiz çevresinde ateş açtığı da belirtiliyor. Diğer cephelerde ise durum şimdilik sakinmiş. Yemen'de ateşkese saatler kala çatışmalar devam ediyordu. Bunun bilgisi de vardı o çevelerin internet sitesinde. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çarşamba günü başkent Sana'da Husi ve müttefiklerine yönelik hava saldırısı düzenlendiği haber verilmiş. Yemen'de daha önce ateşkes ilan edilmişti ancak başarıya ulaşamamıştı. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Son olarak Birleşmiş Milletler arabuluculuğu ile Nisan ayında sağlanan ateşkes sıklıkla ihlal edilmiş. kuvvette yürütülen barış görüşmelerini başarısızlıkla sonuç kuvvetle yürütülen başarısız görüş barış görüşmeleri de başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Umut varmış ama barış görüşmelerinde başlama umudu varmış. Avrupa Birliği dış ilişkileri ve güvenlik politikasının yüksek temsilcisi Federica Mogherini 3 günlük ateşkesiyle sivil halkı insanın yardımın ulaştırabilmesini ümit ettiğini açıklamış. Mogherini Brüksel'de yaptığı yazılı açıklamada bu ateşkesin Birleşmiş Milletler Arabuluculuğunda barış görüşmelerine yeniden başlanması için bir adım olabileceğini belirtmiş. Arap Yarımadası'ndaki en yoksul ülkelerden biri olarak biliniyor Yemen. Aynı zamanda suyun bittiği ülkede olarak biliniyor Açık gazetede bunu sık sık dile getiriyorduk. 2014 yılından bu yana Sünni Devlet Başkanı Abdurraba Mansur El Hadi'ye bağlı hükümet birlikleriyle İran tarafından desteklenen ve eski devlet başkanı Ali Abdullah Sale'ye bağlı olan Şii Husi milisler kendi aralarında çatışıyorlar. Tabi olanlarda siviller oluyor, hastaneler vuruluyor, taziye evleri vuruluyor, çeşitli köylere saldırılar gerçekleştiriliyor. Her iki taraf da bunu yapıyor. Sünni yönetime destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyon güçleri ise 2015 yılının Mart ayından bu yana ülkede hus hedeflerini hava saldırısı e, düzenliyormuş. Sivil hükümetin büyük zarar gördüğü savaşta, sivil halkın özür dilerim büyük zarar gördüğü savaşta Birleşmiş Milletler verilerine göre 2015'in Mart ayından bu yana 4 bin kişi ölmüş, 7000'den binden fazla kişi de yaralanmış. E, durum böyle. Suriye'ye tekrar geri dönecek olursak Rus ordusundan Sergei Rutsk. Rusko'yı Moskova'da Savunma Bakanlığı'nda yaptığı açıklamaya göre Halep'te Perşembe günü 8'de 16 saatleri arasında planlanan ateşkesin 3 saat daha uzatıldığı haberi vardı dün yani ardından da 2 gündür saldırı da yokmuş önemli olan bu Moskova yönetimi Rusya ve Suriye ordusuna ait savaş uçaklarının salı gününden itibaren Halep'e hava saldırısı yapmayacaklarını belirtmişti çarşamba günü de kent hava saldırısı gerçekleşmemiş bu belirtiliyor havadan işte kağıt fırlatıyorlar ya kaçın ya da ölün diye Rusya ordusu sözcüsü ayrıca Suriye ve Rusya uçaklarının da kentten en az 10 kilometre uzakta beklediklerini taahhüt etmiş. Buna karşın kentin doğusundaki bazı yerlerde çatışmalar çarşamba günde devam etmiş. 8 koridor açılacakmış. 6 koridordan sivillerin çıkmasına izin verilecekmiş. Kastilo yolu ve Suk-el-Hal yollarından ise muhaliflerin kontrollü biçimde çıkmasına olanak sağlayacakmış. Çeşitli iddialar var. E, muhaliflerin e, özellikle Nusret cephesinde, cepetül Nusra'nın... E, bu sivillerin geçişine izin vermediğine dair iddialar var. Bunun karşı iddiaları da var. Kuşatma altında Halep 2013'ten beri muhaliflerin denetiminde olan Doğu mahallelerinde ele geçirmek için Nisan 2016'dan sonra saldırılar yoğunlaşmıştı. Rejim ve yanındaki <gülüyor> İran destekli Şii milisler ki İran destekli denilmesi hem silah ve ekipman bakımından hem de başlarındaki komutanlar bakımından e, İran destekli Şii milisler olarak biliniyor. Aynen Irak'ta olduğu Haçlı Şabi'den bahsediyorduk onların olduğu gibi Rusya'nın da havadan sadece İran'da değil burada savaşanlar nasıl cihatçıları aynı şekilde dünyanın dört bir tarafından geliyorsa buradaki milisler de dünyanın dört bir tarafından geliyorlardı hala da geliyorlar Afganistan'dan Kolombiya'ya kadar birçok savaşan rejimin rejim kuvvetlerinde savaşan insanların görüntülerini internet üzerinde görebilmek ve haberlerini de okuyabilmek mümkün. Rusya'nın havada desteği verdiği destekle bu milisler Temmuz'da kasıtlı yolunu alarak muhalifin muhaliflerin denetimindeki bölgeleri kuşatmıştı. Ardından kırılmıştı bu muhalif e, bu kuşatma. Sonra tekrardan rejimin ve özellikle Rusya'nın desteğiyle hava desteği sayesinde kuşatma daha da büyüyerek e, abluk altına alınmıştı Halep e, ve güçlendirilmişti. Durum bu. Ateşkes haberlerinden bahsettik. Halep'te ve Musul'da büyük insanlık dramları yaşanıyor. İnsanların çıkmaya çalışıp çıkamadığı zamanlardan bahsediliyoruz çatışma bölgelerinde ve aynı zamanda bu bölgelerdeki tahribat da doğa tahribatın da muazzam boyutlarda olduğu da söyleniyor. Daha da kötü olacak gibi duruyor işlerde bu açıdan yapılan tartışmalara baktığınızda. İstatistiklerden bahsedelim az bir vaktimiz kaldı. Dolce haberi Türkiye'de yoksul daha da yoksullaşıyor başlıklı bir haber var. Kürşat Akyol'un haberi bir hikayeyle başlamış kısa da olsa onu aktaralım. İstanbul'un merkezindeki en işlek semtlerden Mecideköy'ün ana caddelerinden birine bakan küçük bir meydanda bir bankanın önünde az önce dinen yağmura karşı bekleyen en az 7-8 adam var. Kıyafetlerinden pek de iyi hale olmadıklarını anlamak mümkün. Ellerinde çantalar torbalar gelip geçene bakıyorlar. Bir yanlarından geçerken Yüz yüze gelse birkaç da aynı, birkaçı da birden aynı soruyu soruyor. Abi adam lazım mı diye vakit. Yani ama burada yıllardır aynı şekilde aynı pazar gibi bir durum söz konusu onu da hatırlatmak lazım. Yani ekonominin iyi olduğu zamanlarda da bu pazar vardı. Ekonominin kötü olduğu zamanlarda da bu pazar vardı. Yani tasvirin yapıldığı şey sadece şimdi ortaya çıkmış bir durum değil. Onu bahsedeyim kendi e, e, parantez içinde. Meclife'yi bilen birisi olarak. Vakit öğleye gelecek neredeyse diye yazmış. Sabah beşte. Sabah 5'ten beri oradalar pek çok arkadaşlar o günden ümidini kesmiş kahvelerinin ve evlerin yolunu tutmuşlar çoktan 52 yaşındaki İsmet Kocatepe'de gitmemektedir anlar arasında mecburum bekliyorum 10 gündür bir tane işe gidemedim ayda bir hafta iş ya oluyor ya olmuyor diğer arkadaşları gibi hammallık ve inşaat işçiliği yapıyor evde bir engelli altı nüfusu var diye hikayesini anlatıyor. Meydanın karşı tarafında tezgahında mısır ve kestane satan Durmuş Ali 28 yaşındaymış. Nideriymiş. 15 yaşından beri işportacılık yapıyormuş. Günlük geliri 30 ile 50 lira arasındaymış. 58 yaşındaki babasının tezgahı birkaç yüz metre ilerideymiş. Baba oğlu bir depoda kalıyorlarmış 13 yıldır. Anne ise memleketteymiş yapılan tasvire göre. Birkaç fotoğraf daha çekilmiş aynı zamanda bu yazı içerisinde. Onlardan da merak edenler Doğu Cevili'nin internet sitesinden görebilirler ve TÜİK'in yoksulluk çalışmasına gelelim. Vaktimiz azalıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son haftalarda ard arda yayınladığı rakamlar Türkiye'deki yoksulluk ve bunun en temel nedeni olan işsizliğin kaygı verici boyutlarda olduğunu ortaya koyuyor diye yazılmış. TÜİK'in salı günü açıkladığı yoksul, yoksulluk çalışması 2015 başlıklı çalışmaya göre Türkiye'de günlük geliri 2,15 doların altındaki kesim %0.06 imiş bu veri yaklaşık 79 milyonluk nüfusun 50 binine yakın kişinin mutlak aç olduğunun resmi beyanıymış aynı araştırma günlük geliri 4.3 dolar 4.3 doların altında olanların oranının 1.58 olduğunu gösteriyormuş bu da Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 250 bin kişinin açlık sınırının altında yaşadığının göstergesi, göstergesiymiş TÜİK'in birkaç hafta önce yayınladığı gelir ve yaşam koşulları araştırması 2015 başlıklı bir diğer çalışmaya göre de nüfusun 14.7'si toplam 12 milyona yakın kişi yoksulluk sınırının altındaymış. Bu rakam bir önceki yıla oranla %3'lük bir iyileşmeye işaret ediyormuş. Bu noktanın altını çizmek gerekiyor sanırım ancak aynı araştırmanın bir başka verisi yoksulluğun daha da yoksullaştığı. Ve en üst düzeydeki gelir grubuyla en alttaki grup arasındaki uçurumun daha da derinleştiğini ortaya koyulmuş. Aynen dünya genelindeki çizilen tablo gibi. Araştırmaya göre nüfusun en düşük gelire sahip %20'lik diliminin payı %0.1 puan azalarak 6.1'e inmiş. Bu yaklaşık 16 milyon en yoksul gelir grubunun bir önceki yıla oranla daha yoksul olduğunu göstergesiymiş. En üst düzeydeki %20'nin geliri ise %0.6 puanlık bir artışla en zenginler Toplamda %46.5'e ulaşmış bir başka ifadeyle diye yazmışlar haberin içerisinde bu %20'lik dilim toplam gelirin yarısına yakınını alıyor demiş %20 toplam gelirin yarısını alıyormuş en üsttekiler en alttakilerin gelirine oranla %7'lik bir fark varmış işsizlik rakamları da sert sinyaller veriyormuş. Kuşkusuz yoksulluk ve gelir dağılımının adaletsindeki en önemli nedenlerden birisinde işsizlik olduğu söylenmiş. Seyfettin Gürsel'e referans verilmiş ve Seyfettin Gürsel diyor ki Mayıs ayındaki işsizlik oranı 0.5 puan arttı. Bu 2008 ekonomik krizinden bu yana görülmemiş bir orandı. Haziranda düzelir diye düşünürken %0.6'lık bir artış daha geldi. Şimdi %0.2'lik bir artış var. Bu aslında manşetlik bir haberdir deniliyor ama manşetlere baktığınız zaman bunu göremiyorsunuz böyle bir durum söz konusu. Doğ çevreylele devam edelim. Birleşmiş Milletler'den gelen bir haber bu. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'na göre kalkınmakta olan ülkelerde her 10 kız çocuğundan 9'u zor zorlu koşullarda yaşıyormuş. 62 milyon kız çocuğu okula gidemiyor. Her 10 dakikada bir kız çocuğu şiddet nedeniyle ölüyormuş. Birleşmiş Milletler'in Nüfus Fonu'ndaki uluslararası Nüfus Fonu Uluslararası topluma yetişen kız çocuklarının geleceğine daha fazla yatırım yapması çağrısında bulunmuş. Fonun yeni dünya nüfusu raporundaki verilere göre kalkınmakta olan ülkelerdeki her 10 kızdan, kız çocuğundan 9'unun durumu oldukça kötüymüş. Bu da e, zorunlu evlilik, okul, e, okul eğitiminin alınmaması ya da yeterli sağlık imkanlarının bulunmaması anlamına geliyormuş. Çareyi intiharda arıyorlar diye yazmışlar. Alman Dünya Nüfusu Vakfı yöneticisi Renate Bağar. Dünya, dünya genelinde en günde 18 yaş altında 47.700 Kız çocuğu evleniyor ve her 10 dakikada bir kız çocuğu şiddet nedeniyle hayatını kaybediyor. Bu uluslararası toplumu biraz sarsmada diye konuşmuş. Kalkınmakta olan ülkelerde her 3 kız çocuğundan biri evlendiğinde daha 18 yaşına bile doldurmamış oluyor. Dünya genelinde 10 ile 19 yaşlar arasındaki kız çocuklarının en fazla ölüm nedeni olarak ise AIDS hastalığı gösteriliyormuş. İkinci sırada intiharlar geliyormuş. 15 ile 19 yaşları arasında ise intiharlar ilk sırada ölüm nedeni olarak Söyleniyormuş. İki haber var bu konuyla alakalı. Hemen onlardan da bahsedeyim. Trabzon'da bir epilasyon merkezine ait. Burada şiddetten bahsedilmiyor tabii ki. Kadına, kadına karşı şiddetten. Bu iki haber de bahsediliyor ama. Trabzon'da bir epilasyon merkezine ait broşürlerin dağıtılmasına dinimize aykırı diyerek tepki gösteren grup insanlara silahla ateş açmışlar. Olayda dört kişi yaralanmış. Olay Kahramanmaraş Caddesi Sanat Sokağı'nda gerçekleşmiş ve çay ocağında oturan bir grupta tartışma yaşanmış. Broşür dağıtmak isteyenlere görgü tanıklarının ifadesine göre tartışmanın büyümesinden, büyümesiyle gruptakilerden biri silahını çekmiş. Bunlar dinimize aykırı. Bunları dağıtmayın, bizi rahatsız etmeyin diye bağırmış. Sonra rastgele 4 el ateş etmiş. 47 yaşındaki Fatma Kaya, 17 yaşındaki Özgünürse, 41 yaşındaki Salihke ve 32 yaşındaki Gökhan Ge seken kurşunlarla yaralanmış. Böyle bir durum yaşanmış ee, polis ekipleri civarda iş yerinin güvenlik kameralarını incelemeye alarak saldırganların yakalanması için çalışmaya başlatılmış saldırganlar işte aranıyormuş. Ee, bulunan ve terabes bırakılan saldırganlar da var. 4 çocuk annesi 53 yaşındaki Aslan Çamoğlu'nun alışveriş yapmak için gittiği markette önce düzgün yürü diye sözlü tacize uğradığı sonra da dayak yedi iddia edilmiş. Kamera görüntülerinden de görülüyor bu net bir şekilde. Çıktığında tanınmaz hale gelen Çamoğlu şikayetçi olmuş. saldırgan ifadesinin ardından serbest bırakılmış. Düzgün yürü demişler. O Yürüyordum ben arkamı dönüktü onlara demiş Çamoğlu. O, o şey yaptı bana arkamıza bakın dedi. O zaman döndüm ben de geri. Düzgün yürü dedi bana döverim seni dedi. Düzgün yeri dedi bana ben yürüyorum zaten dedim. Nasıl dövüyorsun sen beni dedim. Böyle dövülür dedi. Elinde ne aldığını göremedim bile ağır bir şeyle kafama vurdu diye konuşmuş. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Çamoğlu önce saldırgana müdahale etmeye çalışıyor ama başarılı olmuyor. Ardından görüntülerle markettekilerin Çamoğlu'na dayak atılırken müdahale etmediği de görülüyor. Market çalışanları da bir şey yapmamışlar. Çamoğlu o, o anları da şu şekilde anlatmış. Orada duruyorlardı yine marketin kenarında ben yaptım diyordu. Onlara Orada soranlara bunları söylüyormuş. Hak etti demiş. Karışmak istemediler açıkçası. Sonra çık dışarı bayan diye dedi bana. Birbirinizi dışarıda yiyin. Dedi bir tanesi diye konuşmuş. Dayak sonrası yüzü tanımaz hale gelen Çamboğlu'nda burnu kırılmış. Saldırgan da serbest bırakılmış. Esnaf da şikayetçiymiş ama saldırgandan. Haraç falan istiyorlar. dik önüne geliyorlar. Milletten para istiyorlar. Vermedikleri zaman vurmaya başlıyorlar. Önleminin alınmasını istiyoruz. Artık yeter diye de isyan etmiş esnafta. Müdahale etmeyen esnafta. Durum bu. Eee... Bir diğer haberde işte o halin ilk dönemi rakamda o halin ilk döneminin bilançosu 32 bin tutuklu 59 bin 841 kamu görevlisi İhraç den, ihraçtan bahsediliyor. Darbe girişiminin ardından gelen rakamlar bu. 20 Temmuz'da uygulamaya giren o hal kapsamında çıkartılan 8 kanun hükmündeki kararnameyle 40 bin kişi gözaltına alındı 32 bin kişi tutuklandı 93 bin kişi kamu görevlisi. E, açı alanında ve 59.841 kama görevlisi de ihraç edildi. Tutuklananlar arasında hayatını kaybedenler de var. Mersin'in Anamur ilçesinde FETÖ PD'ye soruşturması kapsamında tutuklanan şahıs ismi geçmiyor haberin içerisinde. E, pardon geçiyormuş. Eski AK Parti Boz yazı ilçe başkanı Mevlüt Okun abi Ahmet Ok 61 yaşında. FETÖ soruşturması kapsamında bulun, tutuklu bulunduğu Anamur t cezaevinde sabah 5 sularında kalp krizi geçirmiş ve tüm müdahale rağmen kurtarılamamış. Ahmet Okun cenazesi Anamurt hastanesindeki morga kaldırılmış. Son olarak da e, Frankfurt Kitap Fuarı'nda Aslı Erdoğan ile dayanışma mesajı vermiş. Bu haberi de verdikten sonra sesin örneği bağlanıyoruz. 68. Frankfurt Kitap Fuarı'nda gazeteci yazar Aslı Erdoğan'la dayanışma etkinliği düzenlenmiş ve dünyanın dört bir yanından çok sayıda aydın Erdoğan'ın serbest bırakılmasını talep etmişler. ...yüzden fazla ülkeden yaklaşık 7.000 temsilci, 600 yazar ve 300 bin ziyaretçiyi... 4 gün boyunca ağırlayacak olan 68. Frankfurt Kitap Fuarı'nın ilk gününde silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasıyla 72 gündür tutuklu bulunan 49 yaşındaki gazeteci yazar gazeteci ve yazar Aslı Erdoğan için bir dayanışma etkinliği düzenlenmiş. Aslı Erdoğan'a özgürlük Frankfurt Kitap Fuarı'nda Aslı Erdoğan'a dayanışma deklarasyonu başlığı altında düzenlenen bir panelde varmış. Ve 7 yıldır temsil etmekte olan Fransız Edebiyat ve Film Ajansı'nın kurucu ortağı Pierre Astier'de. Ee, Ulu Uluslararası Pen e, Kulübü Başkanı Jennifer Clement'te araştırmacı yazar aynı zamanda. Can Dündar'ın da aralarında bulundu. Dünyanın çeşitli yerlerinden pek çok sivil toplum ve medya kuruluşu temsilcileri de e, bu e, panele katılmışlar. Astier Aslı için Aslı içeride ise biz dışarıda değiliz demiş. Deklarasyonu Can Dündar okumuş ve e, Tündar ile İngilizce ve Türkçe okuduğu deklarasyonda barış için edebiyatçıları olarak herkes için demokrasi ve hukuktan yanayız ifadelerine yer vermiş. Düşünmenin, yazmanın, üretmenin yanmak demek olduğunu bildiğimiz bir ülke, bildiğimiz ülkemizde her ne olursa olsun yanmaktan korkmadan sözüne, düşüncesine, emeğine sahip çıkanların yanındayız. Sözlerine yer verilmiş deklarasyonda Aslı Erdoğan'ın yanı sıra hukuksuz biçimde hapiste tutulan diğer yazarların da bir önce serbest bırakılması talep edilmiş Başlık olarak değinmek e, değinmemizi istenilen istek haberler de bırakıldı Ömer Madar tarafından. Onlara da vaktimiz kalmadığı için kısaca değiniyorum. Barış bildirisi imzacılarına destek için bildirde yer alan sözlerin altına imza attıkları belirtilen ve kendileri hakkında suç duyurusu bulunan 46 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması görülmüş. Evrensel Gazetesi muhabirleri 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyormuş. E, Adalet ve Kalkınma Partisi... Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Başkanlık Sistemi ile ilgili düzenlemelerin Ocak ayında mecliste görülebileceğini ve Nisan'da da referanduma gidilebileceğini söylemiş. PKK'dan kayyum tehdidi varmış. Bundan sonra bu kişileri affetmeyeceğiz diye konuşmuşlar. Diyarbakır'daki kayyumda şahsi işlemi yoğunluğu nedeniyle kayyumlıktan istifa ediyorum demiş. İnsan Hakları Derneği'nin hapishanelerdeki kapasitelerin 30 bin kişinin aşıldığı haberini ilk başta söylemiştik özetleri verirken. Ve evinde 1 milyon dolar bulunan e, BTK çalışanının kendine danışmanlık parası diyerek savunduğu haberinde aynı şekilde iletelim. Ve uzun bir yazı da var. E, bu konu önümüzdeki haftalarda belki dile getirebilme şansı bulabiliriz. Rektör atama sistemin değişmesi gerektiğini düşündüğünü söyleyen Erdoğan. Şimdiye dek 74 üniversitedeki rektör seçiminin 29'unun birincisini atamamış. Bu konuyla alakalı çeşitli rakamlar var. Ama önümüzdeki hafta Ömer Madre'de geldikten sonra daha detaylı bir şekilde bu habere değinebilme fırsatı bulacağız sanırım. E, haberlerimiz bu kadardı. Şimdi Sezin Öne'ye bağlanıyoruz ilk olarak ve e, Rusya ile İngiltere arasındaki bu para dondurma işlerini ve medyanın durumunu hakkında biraz sohbet etme şansı bulacağız. Açık Gazete Seyyare Sezin önüneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın Sezin. Merhaba. Merhaba. Mer merhaba. Evet. Ömer evet. Madra yok bugün fark evet. etmesin de belki. Ee, o yüzden belki radyo dinlememişsindir diye seni böyle bir şey yapacaktım ama. Ters köşe düşürecektim ama galiba dinlemişsin. Baş başayız. Sen, ben ve sen. Baş başayız. Evet. Baş başayız. Baş başayız ve gene işte başkanlık sistemi dinlemiyle de baş başayız Türkiye'de. Evet. <gülüyor> Yeniden bir yerine seçime gidiyor gibi Türkiye. Öyle gözüküyor. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın bir açıklamasını okuduk biraz önce. Başkanlık sistemiyle ilgili düzenlemelerin Ocak ayında... Mecliste görüşeceğini, Nisan'da da referanduma götürülebileceğini söylenmiş. Nisan ayındaymış. Evet, artık tarih sanırım öyle gözüküyor. Hı hı. Ben biraz aslında bu tarihleri ve bizden beri başkanlık sisteminin gündemimizle tekrar gelmesini Amerikan seçimlerine de bağlıyorum ilginç şekilde. Çok Amerika'ya eşit gürleniyor böyle vesaire ama öte yandan da şöyle bir... Bakınca Amerikan politikasının veya Amerika'nın, e, Türkiye'sinin çok büyük etkisi var Ankara üzerinde e, ve Obama yönetimi gidiyor. ve Sanırım e, Ankara'da birçok e, çevre, ilginç çevreler Trump taraftarıydı ve Trump'ın kazanması. Trump taraftarı mıydı? Etkisi. Evet. Bu Müslümanlara e, dair söylediklerine rağmen. Onu, Şimdi e, ilginç şekilde işte bu, o Trump'ın e, güçlü lider veya işte Amerika'nın aslında felaketini getirebilecek lider. bütün bunların olması karışık değişik duygularla e, düşmanımın düşmanı dostumdur bildiğiniz gibi. <gülüyor> o meşhur Orta Putin gibi. var bir manevra. <gülüyor> evet inanışı diyorum yani çünkü yok ama mantık aramamak lazım bunlar. Anladım. İşte, tamamen duygularla hareket edilen bir takım şeyler ee, sadece bu adeta bir e, karşı taraf zor durma düşünü aynı zamanda zor durma düşmenin ötesinde bir yandan da Trump'ın tabii e, o milli irade <gülüyor> güçlü lider vesaire imgeleri de var o da açık Hillary Clinton'da yok mu? Hı? Hillary Clinton'da o milli irade, güçlü lider şey yok mu? Hillary Clinton bir kere bir kadın ve işte Hillary, Hillary Clinton'ın ayrıca istenmemesinin sebeplerinden bir tanesi tabii ki e, e, Türkiye'yle ilgili daha sert politika belimleyebilecek birisi olması. Obama yönetimi çok fazla e, Türkiye'ye çok ilişkisinde bozulacak e, bir şey yapmak istemiyordu. Yani Obama yönetiminin genel olarak sorunu zaten e, bir yandan e, biraz öyle dünyayı müdahale eden bir ülke olmasın artık hı hı. Ee, Amerika fazla dışişlerinde şey olmasın e, müdahaleci bir politikası olmasın evet. gibi bir yaklaşım var. Öte yandan hem Nobel Barış Ödülü almış hem Amerika'nın süper güç olma iddiası vazgeçemediği için. E, ülke sonuçta bir şekilde hep müdahalesini de devam ettirmek zorunda kalan tuhaf bir bocalayan bence dış ilişkilerde son derece başarısız, berbat bir sicili olan bir hükümet oldu. Ya Türkiye politikasında da bunu görüyoruz. Yani bir yandan işte sözde insan haklarına vurgu yapılıyor, bir yandan yapılmıyor. Bir yandan bu şey bugünkü iktidardan hoşlaşılmıyor. Bir yandan onlarla bir şekilde onların ee, nabzına göre şerbet verilmeye çalışılıyor. yani ne, nedir bu politika anlaşılması mümkün değil her konuda ama böyle Evet. Ee, net tavır belirlenemediği için hep işte verdiğim örnek daha önce de konuşmuştuk i̇şte Suriye'deki e, mesela bir yandan CIA e, şey ayrı kesime yardım ediyor Pentagon ayrı kesimi evet. destekliyor silahlandırmak açısından ve bunlar birbirleriyle çatışıyorlar sonuçta vesaire. seçimlerden sonra bu çatışma bitecek ama değil mi? Hayır ya böyle diyemeyiz. Birdenbire zaten bir işte touchdown period denilen işte Kasım başındaki seçimlerden sonra bir zaman geçecek. Yani eski yönetim gidecek, yenisi gelecek. Birdenbire hop bir gecede bir değişim olmaz. Ama o birkaç bir aylık, birkaç aylık bir o geçiş dönemi adeta yaşanacak. Obama yönetime geldiğinde gibi, olduğu gibi. Ee, yani orada işte şey sonuçta çalışan insanlar değişiyor, kadrolar değişiyor. Yani bütün aslında devlette bir anlamda yeni bir kadrolaşma da yaşanıyor. Evet. Ee, tabii özellikle cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesi farklı. O da daha da değiştiriliyor ne kadar Obama e, bipartisli e işte çift. Bir anlamda partililik yani işte cumhuriyetçilere de görev vererek vesaire bir e, denge kendine göre yaratmaya çalıştıysa ben içeride, e, dışarıda işte bu denge politikasının negatif etkilerini dediğim gibi gördük ve o kolay hemen şey yapılmaz, yani birdenbire değişmez. Ama e, bunu e, daha önce de işte ben e, sosyal medyada da Türkiye'de de yazmıştım, e, spekli konuştuk da, e, Rusya'da da mesela bir hazırlık var, yani Türkiye'de. Orada da işte Putin'in dış ilişkiler danışmanının değişmesi söz. Evet. Açık gazetede konuşmuş. Evet, evet. Dolayısıyla yani Türkiye'de de ben, ben, benzer bir hazırlık yani işte başkanlık sistemini, e, başta Amerika olmak üzere dünyaya hızla kabul ettirelim. E, yani sadece aslında Türkiye içinde bir referandum olmuyor. Türkiye'deki referandumla beraber işte bakın meclis onayladı, bakın işte halk onayladı. Bu sistem e, Türkiye'nin sistemidir diyerek bir an önce çok hızlı bir bir anlamda yeni Sistemi Türkiye'nin oturtma çabası Var gibime geliyor Evet Bakalım neler olacak? Ee, bir şey <gülüyor> sorabilir miyim? Benim de merak ettiğim konulardan bir tanesi bu. Trump verdiği bu yayılmacı olmayan, saldırgan olmayan stratejinin Amerika Birleşik Devletleri'ne sirayet etmesi sözüne şey yapabilir mi? Sadık kalabilir mi? Alışmış kudurmuştan beterdir diye bir söz vardır ya. Yani bunu isteyenleri dayanabilir mi? Direnebilir mi? Daha kötüsünü yapmış olması gibi bir ihtimal aklınızın ucundan da geçmiyor mu? Trump'ın başkanlığının nasıl bir şey olacağı konusunda gerçekten kimsenin bence bir spekülasyon bulabileceğini zannetmiyorum. Çünkü Trump hiçbir temeli olan bir insan değil. Clinton'ı insanlar sevmeyebilirler veya işte özellikle desteklemeyebilirler vesaire ama şimdi Clinton'ın ne olduğu, ne yapacağı çok belli. Çok ciddi bir tecrübesi var işte sonuçta Dışişleri Bakanlığı yapmış ondan sonra beyaz sarayda işte daha önce Bill Clinton döneminde de birçok şey, şimdi projenin içinde vesaire yani sadece bir first lady değil Hı. orada oturan bu anlamda Michelle Obama'dan bile çok farklı ki Michelle Obama işte bir first lady olarak belki eşinden çok Obama'dan çok seviliyordu Barack Obama'dan ama sonuçta Hillary Clinton'ın başka bir politik çizgisi oldu aşker yıllardır tanınıyor biliniyor ama Trump bir tamamen wild card yani bir ne, ne çıkacağı belli değil yani bugün bunu söyleyebilir yarın onu yapabilir bir aslında başkanlık şovu yürütüyor bir, rol oynuyor orada sadece Aynen. bir adeta e, kendi canlandırdığı bir adeta film kahramanı vesaire gibi e, dolayısıyla e, her şey olabilir her şey yapabilir hep beklenti şeydi Eğer başkan olursa Çevresindeki işte danışmanlarla vesaireyle Şununla bununla Aslında normal diğerleri gibi Olacak falan gibi Ama ben öyle olacağını düşünmüyorum Ama son kertte dünyanın da bunu tecrübe etmek Gibi bir galiba Şey olmayacak <gülüyor> Neyse ki Kötü şanslı değil, diyelim bu, tahmini ee, bu, bu tahmininiz mi Bu tahmininiz mi Tahmin ve son işte rakamlara tabi bakmak lazım ama yani aynen bayağı Clinton açmış gözüküyor. Evet, evet. Yani bu yaz hakikaten gidip gelen bir durum vardı. Hatta sonbaharın başında. Ama gözüken o kişi şimdi işte ibre tamamen Clinton'a dönmüş durumda. Bu şey işe mı peki? Bu epebi bel altına inmişti bu konu seçim tartışmaları. Zaten başlatan bunu bel altına indiren Trump'tı. Ardından da çeşitli taciz iddiaları, kadınlara karşı söylenmiş sözler vardı. Bu etkili olmuş olabilir mi? Bu aralıkçı çok, çok etkisi oldu. Orası kesin o çok değiştiren bir şey oldu. Yani Amerikan'ın çok hassas olduğu bir konu. Yani kadınlarla bu kadar artık yani taciz ilişkileri olan önüne gelen kadının üstüne saldıran neredeyse boyutta bir adam. Ee, tabii ki yani Amerika'da hoş görülmesi mümkün değil. Ee, yani Dünyanın hiçbir yerinde tabii diyeceksiniz ama yani Türkiye'de öyle şeyler kabul görüyor ki ben yani Türkiye'de neyin kabul edilip neye yaradılabileceği konusunda çok emin değilim yani ortaya çıksa bir takım şeyler. Dolayısıyla ee, bir kere ya o psikolojiyi değiştirdi tabi ki ee, onun dışında tabi işte Melania Trump mesela işte e, Trump'ın eşi first lady adayı ya sadece işte erkek yani böyle daha doğrusu oğlan e, hareketleri bunlar yani o çocuk gibidir falan bunlara şey yapmayın döver de sever dedi hani yani işte eline geç kadını sıkıştırır orasını burasını falan yani bu ne olacak oğlan çocuğu hareketi falan gibi bir şey olunca Şimdi <gülüyor> tabii yani bu da özür kabahatinden beter durum ister istemez. Orada işte bütün bu kampanya artık bunu toparlamakta Trump'ın arkasını biraz güçlük çekti. Tabii şey diyenler de var fotoğraflarını falan da gördüm. Güven güzel de sağ olsun benim konuda bilgilendirdi. Ee, Trump bana yapsa bunu yapabilir diyen yani kadınlar falan da böyle tişörtler. Gel yani hmm. bana da yap falan gibi diyenler olmuş yani İlginçmiş Dolayısıyla her yerde fanatik böyle taraftarlar oluyor starlık gibi evet Evet aynen öyle Ya yani şimdi burada önemli olan benim gibi dünya politikasında bu açıdan bir hareketlenme var Ve onun dışında işte Rusya ile ilgili dünyanın tavrı ne olacak ne bitecek Çünkü biz çok takip edemiyoruz ama Rusya ile çok ıı, tansiyonlar yükseldi dünya genelinde Evet. Ee, hem işte Suriye dolayısıyla işte, ama sadece Suriye'de değil işte aynı zamanda Rusya'nın Avrupa'ya yönelik tehditleri de e, yani gözdağı vermesi daha doğrusu diyelim e, giderek artan bir dozda. Ukrayna'da da var bu işin içinde. Tabi Ukrayna'da var bu işin içinde. Ukrayna bizim tamamen kaçırdığımız bir savaş dibimizde olmasına rağmen. Hala devam ediyor değil mi çatışmalar orada? <gülüyor> ya tabii ki yani düşük yoğunluk. Diyelim. Düşkü oldukça çalışma tamam. Yani hem de dünyanın aslında artık gözü tabi Suriye dolayısıyla Ukrayna'dan çok kaydı ama hı hı. Biz Türkiye olarak tamamen neredeyse o savaşın varlığını olup gittiğini ıskaladık. Ve Rusya'yla de çok ilginç bu anlamda. Yani hem Rusya'nın bu ile yaşadığı tansiyon, gerilim işte yeni soğuk savaş diyorlar vesaire. Ki bu bir Bence soru işareti yeni soğuk savaş olarak adlandırmak çok doğru değil bir takım çağrışımlar olsa da. Fakat bir, bu tansiyon gerilim dönemi tekrar tırmanıyor. İkinci zaman biraz düşer gibi oluyor ama şimdi yani en gerilimli gene zamanlarından bir tanesi. Hem Türkiye'nin çok işine yarıyor bence Batı İttifakı da açısında kalması açısından. Yani ne yapsa insan hakları ihlalleriydi, demokrasi sıkıntılarıydı bilmem neydi vesaireydi bu konularda Türkiye'nin çok da fazla üzerine gelinmemesi... Ee, biraz Rusya'yla onun tansiyondan ve klasik ittifakların, o batı ittifakının kendini koruma çabasından kaynaklanıyor. En yani, son S-300 S3, S3, füzelerini Türkiye'ye getirilmesinden bahsediliyordu. Rusya'nın S-300 füzelerinin NATO üslerinin hemen yanına konulması gibi bir planda projeden bahsediliyor. bir de oynuyor da yani. Hani işte Rusya'ya yakınlaşırım bak hmm. Tamam. Hmm. falan filan gibi. Bir, tabii, hem işte medyada tabii hükümete yakın medyada bunu çok görüyoruz. Ama onun dışında işte çeşitli politik adımlarla da, ya yani atılacağı iddia edilen ama atılmayan adımlarla da var tabii yani böyle bir şey bir anlamda bu durumu kullanma vesaire ee, ama işte hem e, Rusya'ya yakınlaşmak veya Rusya'nın kendisi açısından da Batı'yla tamamen köprüleri atmak veya da işte Batı e, karşıtlığıyla işte politikalarıyla yaşamak mümkün değil. Evet. Çünkü e, hakikaten e, Türkiye'nin de Rusya'nın da geçmişleri ve e, bugünleri itibariyle ekonomilerinden şeye kadar e, bütün yani aslında kültürel bağlarına. E, her ne kadar Türkiye'nin çok ortada ulaştığı vesaire konuşup söyleyen çoksa da bir bambaşka bağ var Avrupa'yla veya Batı'yla vesaire Batılılaşma çok başka bir fikir olmuş. Yani yüzyıllar süren şeylerden süreçlerden bahsediyoruz. öncesine Yüzyılları, kadar gidiyor. Yüzyılları 10 yıllarda kesip atamazsınız. Evet. Dolayısıyla yani Türkiye'de de işte her ne kadar şey olursa olsun yani şöyle bir örnek vereyim. En batıya atıp tutan kesimler bugün Avrupa'da kendilerine yer bulmaya çalışıyorlar. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Oturma izinlerinden tutun ekonomik yatırımlara kadar. Şimdi bu neyi gösteriyor acaba? Veya da en batıya atıp tutan kesimler çocuklarını acaba üniversitede ya da başka zamanlarda nerede okutmaya çalışıyorlar? Nereye göndermeye Mısır'daki çalışıyorlar? Mısır'daki e, eser e, yanlış tarafı Evet yapıyorsun? kesin evet tabii. Ha, üniversitesinde. Evet. E, Okumaya çalışmıyorlardır aynen. muhtemelen diye düşünüyorum. Muhtemelen evet yani Sudiyaristan'a göndermiyorlar Katar'a göndermiyorlar <gülüyor> yani gene Amerika adres gene işte şey adres Avrupa adres hep evet. bu yatırımlar buraya yapılmaya çalışılıyor. Bir anlamda burayla olan bağlarla batı ile olan bağlarla sigortalanmaya çalışılıyor ekonomik olarak işte hayat güvencesi olarak vesaire dolayısıyla <gülüyor> hal böyle olunca yani şimdi bir adeta yani Rusya'nın kendi içinde medyada da bu çok var bir Rus Kremli'nin e, bütün şeyinde tabi esip gürlemesinde bir batıya karşı devamlı bir hezeyan var. E, ama bunların bence yani son kertede tamamen ilişkilerin kapanıp işte Avrasya Birliği'ydi vesaireydi bunlarla bu tarz... E, Tarafların böyle bir ilkelere dayanan ittifak kurma mümkünatı yok. İlkeleri yok çünkü. Petrol boru konuşuyor. hatları var ama. <gülüyor> Petrol boru hatları da tabii onlar Doğal da var. Evet. konular yani. Şimdi bütün bu ortada dolaşan işte şeylerin işte oradan oraya geçecek buradan buraya geçecek boru hatlarının. Fezibilitesi, çok soru işareti, ne kadar gerçekleşebileceği, ne olabileceği, karlılıkları. Dolayısıyla onlar biraz eski aslında böyle stratejik fantaziler olarak bence ortada dolaşıyor. Ve takip edilmesi de mümkün olmayan haberler veriliyor. Mesela Katar'dan sıvılaştırılmış doğalgaz gelecek denildi, başlıyor denildi. Ama gazetere baktığınız zaman internet sitelerinde de aynı şekilde hiç böyle gemiler dolusu doğalgazın geldiğine dair haber görebilmek mümkün değil. Türkiye'de zaten çok ciddi bir kriz aslında haber alamamak. Yani benim endişem ki özellikle işte bu Musul vesaire savaş rüzgarları da esiyor Türkiye'de. Bir Rusya'nın benzeri şekilde Rusya'nın çünkü Ukrayna'da ölen askerleriyle ilgili bilgi haber olmuyordu. Çünkü Rusya'nın resmi olarak Ukrayna'da askeri hiç yoktu. Dolayısıyla asker cenazeleri gizli gizli geliyordu sizce gömülüyordu vesaire. Evet. Kamuoyu bunları duymuyordu. Ee, ve işte bununla ilgili haber yapanlar veyahut da kamuoyunu duyurmaya çalışanlar da başı belaya giriyordu. Evet. Kargo 200 diye bir tane şey site var. Mesela orada işte kimlikleri yayınlanıyor bu askerlerin. Kargo 200 e, evet. ölen askerlerin cenazelerin nakledildiği kod isim. O isimle Kargo 200 yazılı kamyonlar ya da işte şeylerle çak vesaireyle gönderiliyorlar hı hı. ülkelerine. Rusya'nın yani şeyi bu adeti ee, ve e, onun için AGIT belgeledi mesela Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gene Ukrayna'daki ölen Rus askerlerini. Fakat işte e, Rusya kamuoyu bunu tamamen e, Duyurulmadığı için, karanlıkta bırakıldığı için ve işte bu duyurulabildiği zaman da işte kara propaganda, batı propagandası, bunlar işte şeylerin işleri, iş işleri vesaire dendiği için bir e, inançsızlık, bir güvensizlik oldu bu haberlere karşı. Evet bu konuyla da alakalı ilginç bir belgesel vardı. Vice News'in çektiği bir belgesel serisi vardı. Onlar da Rus askerlerinin çektikleri selfilerden. O bölgenin evet. nerede olduklarını bulup ardından da bunları sosyal medyada bulup daha doğrusu on, Rus askerlerinin aslında orada Ukrayna'da olduklarını ortaya çıkarmışlardı. Bir diğer taraftan evet. da işte giden cenazelerin de hikayesini anlatan belgeseller vardı. In internet evet stesinde. yani bu konuda şey var yani çeşitli çabalar ço vesaire var en azından. Ama Türkiye'nin mesela e, herhangi bir işte e, daha <gülüyor> macit gireşeceği e, Suriye ya daha e, yüksek ihtimal şu an Irak'taki, e, bunlardan ne kadar bilgimiz olabilecek vesaire ben bu konularda maalesef şüpheleniyorum ve şey, geleceğinin mesela Türkiye'den bu açıdan Rusya'ya benzediğini medyasını düşünüyorum, evet. Türkiye'nin. Ee, sonraki adımda tabii yani Türkiye'de hala canlı bir muhalefet var. <gülüyor> Nerede o? Biz göremiyoruz diyenler olabilir. Ama şöyle bir şey, Rusya'yla karşılaştırdığımız da var var. Rusya'da işte son seçimlerde konuştuk da bunu. Iı, tek bir muhalif milletvekili vardı Duma'da. O da gitti. O da sandalyesini kaybetti. Yani şu an sıfır sıfır muhalif milletvekili var. Yani evet iki tane işte muhalefet partisi var ama onlarda var mı yok mu tamamen yani bir tanesi işte şey Şironovski son derece milliyetçi bir lider sahip. Yani işte İstanbul'u bombalayalım falan diyen bir tipti. Düşün yani ciddiyetini. Ama şimdi... Ondan sonra diğeri de işte komünistler var. yani dolayısıyla onlar da zaten Yugoslavalı onların lideri ayrı bir Alem yani ciddiye alınabilecek herhangi bir şekilde yani ciddiye alınmayı geçtim beğenmemeyi falan filan bunları geçtim Yani şey gibi adeta kabus gibi bir muhalefet var Evet O yüzden e, yani bahçeli yanlarında şey kalıyor öyle söyleyeyim zemzemle yıkanmış kalıyor Yani böyle bir ortamda insanlar da işte politikadan tamamen ümitlerini kesiyorlar ama yani e, önümüzdeki dönemde işte e, Clinton döneminde e, başka bir politika mı uygulanır? Çünkü mesela e, Brezezinski gibi eski e, toprak <gülüyor> diyelim şeyler, statüristler, e, onların mesela işte aynı zamanda Rusya ile bir barışma büyük barışma dönemine gidilmesi gerektiği e, dair tezler de var. Dolayısıyla işte ilginç zamanlar yaşayabiliriz. Bir kere zaten dünyada dış politikada işte şu an devamlı Ortadoğu ile yatıp kalkıyoruz. Ama dünyanın bir de bambaşka bir Asya Pasifik kanadı var ki aslında gelecek orada biraz şekilleniyor. İşte Hindistan'dı şey onun için Rusya tabii o tarafa da uzanıyor. Bir de Çin, Japonya Güney ve Kuzey Koreler yani bütün bu ülkelerin Bambaşka bir dünyası var ve teknolojik gelişmeler, bütün bu işte şey aslında ekonomik güç olarak da o tarafa başka bir kayış hala var. Çin'in yaşadığı krize rağmen. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönem, önümüzdeki aylar ve önümüzdeki yıllar belki dünya politikasında birçok şeyin yeniden şekillenebildiği zamanlar olacak. Bizim evet. Eski kıtalımızdan eski dünyamızdan Avrupa ve Ortadoğu'dan belki ilgi daha başka merkezlere doğru kayacak. Evet ama nasıl ciddi alabiliriz ki? En son Jinnovski'den bahsetmiştiniz. Bu Rus uçağın düşürülmesinden sonra bombalayalım İstanbul'u diyen Jinnovski, aynı Jinnovski evet. değil mi? Evet, evet evet evet. En son yaptığı açıklamada da İran Şilileri Türkler de sünnileri yönetir, Irak'ta Arapları çeker ve böylece 5 ülkeden oluşan bir birlik kurulur. Şanghay İşbirliği Örgütü kalıyor. Avrasya Ekonomi Birliği kalıyor. Fakat güneyde bir birlik oluşturabiliriz. Beşli bir birlik kuralım diyerek şu anda da Türkiye'yi müttefiki olarak görüyor. Yani bir sene önce farklı şekilde konuşan, bombalamaktan bahseden, ertesi yeni bir birlik kuralım diyen siyasetçilerle de karşı karşıyayız aynı zamanda. Evet tabii Beşi Bir Yerde Birliği olsun adı da. de mi? biz koyalım. Açık radyo olsun. <gülüyor> açık gazete olarak. <gülüyor> beşi Bir Yerde. Dolay evet Beşi Bir Yerde. <gülüyor> Şimdi tabii bunlar e, mantığı bile değil yani. Bunlar gerçekten Avrupa Birliği'nin e, bu kadar ilkeler, bu kadar değerler üzerine kurulmuşken yani bir arada tutmak zor oluyor. De, bir, tamamen kendi çıkarlarının peşinde bu hiçbir aslında ilgisi ve alakası olmayan, e, birbirinin kuru, kuyusunu da kazmayı sürekli düşünen, ilkelerin aslında bir araya gelip bir şey yapmasına zaten imkan yok. Ama ee. bunlar işte tabii ki ortada, yani Türkiye'de de buna bu arada çok aşina, böyle şeyler söyleyen danışmanlarımız var. Evet. Ee, politikacılarımız var. Dolayısıyla şimdi Jirinovski ile dalga geçiyoruz ama... <gülüyor> Yani hepiniz oradaydınız diyebileceğimiz çok fazla şey var. Vaziyeti, he? Hepiniz Efendim. oradaydınız diyebileceğimiz çok fazla konu var orada. Ortada da Türkiye'ye de baktığımız çok, zaman. Çok Yani e, tabii ki yani mesela işte medya açısından falan bakıldığında hala işte Rusya'da Novaya Gazeta gibi çok o, ciddi araştırmacılık, gazetecilik yapabilen ondan sonra ve şey yapan yani... Bunlar bir de az satmıyorlar. Türkiye'deki yani mesela 200 bin falan satıyor olması lazım Novaya Gazeta'nın. Tamam işte Rusya'nın nüfusu daha büyük vesaire Türkiye'nin iki katı daha, vesaire bunlar var ama şimdi gene de orada bir medyada yani medyada bir orada şöyle bir durum oldu. Gazeteci cinayetleri yaşandı. Yani kaç tane karantik var, kaç tane umcu var. Kaç tane işte Güneydoğu'da öldürülmüş olan Kürt gazeteciler gibi 90'larda örnek var Rusya'da. Yani Politsikovskaya çok... gibi. Evet e, aynen öyle. Dolayısıyla e, yani tam sayısı da şimdi tespit edilemiyor. Çünkü çok e, yani yerel gazetecilik yapanlardan falanlardan da böyle e, yerel çaptaki mafya, yerel çaptaki yolsuz politikacılar tarafından öldürülmüş kişiler de var. Ve çok şaibeli şekilde öldürülenler var. Evet. Ama yani e, en az e, son işte 20 yılda 60 kişiden bahsediyoruz en az. Hmm. Hmm. Yani bu e, şey e, rakamlar. Gazetecilerdi. Rakam. Evet, evet, evet. Yani onun dışında yani e, herhangi bir şekilde yaşamını kaybeden çaybel gazetecileri yani bir çatışma içinde kalarak da olabilir falan vesaire ama e, şiddet sonucu yaşamını kaybeden gazetecilere baktığımızda 200'ü aşıyor. Evet. Bunlar acayip, yani da rakamlar. Dolayısıyla e, yani Rusya'da böyle bir yaşam tehdidi de var üstünüzde ve yani çok da zeki bir yönetim. Yani şimdi Putin yönetimi e, azımsanacak bir yönetim değil. Oradaki yani insanların ben seceresine baktığımda e, hey, doktoradan az derecesi olan veyahut da uzmanlık konusu olmayan birini göremiyorum. Dolayısıyla yani Yaptığını da çok Bütün işte şeylerini Baskısını bütün şekillendirdiği Otoriterliğini Ve işte Propaganda makinasını vesaire Çok kurnazca Çok bir anlamda Adeta bir silah bir yontarak Kimlendiren bir yönetimden Bahsediyoruz Kremlin'den bahsederken Onun için yani Türkiye'den bu Tarz bir farkı da var <gülüyor> o bakımdan Türkiye'de bir daha şans. <gülüyor> bilmiyorum belki Öyle başkanlık söyleyeyim. sistemiyle beraber bu farklarda giderilebilir. Yani evet, vallahi bilmiyorum onu, onu bilemiyorum. Yalnız şunu Rusya ile ilgili şuna da dikkat çekeyim. Ee, tabii her zaman işte Türkiye'de şu var. Yani propagandanın işlemesinin veyahut da işte bir takım siyasi sonuçların ortaya çıkmasının sebebi cehalettir. İşte Hı -hı. eğitim olsaydı böyle olmazdı vesaire. Aslında bunun Rusya'ya bakınca çok da doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü Rusya çok eğitimli bir toplum. Her zaman bunu gözden kaçırıyoruz. Ama çok yüksek yani hakikaten eğitim seviyesi dünyanın en yüksek üniversite e, de, de, derecesi olan e, en yüksek sayıda insanlarının olduğu bir ülkeden bahsediyoruz neredeyse. E, en azından en yükseklerinden bir tanesi. Şimdi çok iddialı konuşmuş olmayayım. Ama e, hakikaten eğitim kalitesi de yüksek hala Rusya'da bu arada. Dünya sıralamasında ilk 10'da yer alıyor veya en kötü ilk 15'te yer alıyor. O bakımdan Türkiye ile kıyas kabul etmez bir halde. Nükleer enerjinin işte teknolojisinin transferi de gerçekleşmeyecek mi bu yüksek ev üretim sayesinde bir yandan da? Bir yandan bunları mantıkla Türkiye açısından açıklamak. Mesela Rusya asla böyle bir hatayı yapmaz. Yapmaz mı yani Türkiye çünkü bir anlamda daha birkaç ay önce kanlı bıçaklı olduğu bir ülkeyi nükleer teşhis yaptırıyor. Yani bunu Ama anahtarı onda mı? olacak. Efendim? Anahtarı onda olmayacak mı? İsterse açacak, yani isterse kapayacak. İsterse patlatabilecek. Nükleer enerjiden Belki. Türkiye'de yeterince <gülüyor> anlayıp denetleyebilecek bunu ne kadar donanım var, ne kadar denetler vesaire. Gerek Bunun mi var? Kötüye kullanılacağı konusunda Garanti, kim garanti verebilir bilemiyorum. Artık. Gerek var? Çok ufak bir haber var. Ona ekliyorum. Sakarya'nın Arifiye ilçe, ilçesinde inşaatta bulduğu metal malzemeyle oynayan Eyüp Bey 16 yaşında vücudunda oluşan morluklar nedeniyle hastaneye gidiyor. Etrafta da bir korku yaratılıyor. Sakarya valisi Hüseyin Coş diyor ki pildir alerjik olabilir diyor. Ancak TAEK e, Atam Enerjisi Kurumu, Türkiye Atam Enerjisi Kurumu maddenin radyoaktif iridyum 192 olduğunu açıklıyor. Çöpten çıkıyor. Ve valiler tarafından da bu pil olabilir şeklinde açıklama yapıyor. Denetleme gerek var mı? Yani bu noktada bile bu ciddiyetle yapılıyorsa bu iş e, Ruslar geldikten sonra nasıl ciddiyetle yapılır? Rus ciddiyetiyle yapılır belki diye düşünülür. Yani şey, işte ama şey Rusya ile o zaman aramız nasıl olacak? Ne olacak vesaire ve orada bir e, Rusya herhangi bir şekilde bir şey bırakmak istiyorsanız Türkiye'nin başına bela açacak. Ee, Yanlışlıkla bir uçak düşse falan. <gülüyor> yani işte, Hiçbir şeyin garantisi yok Dolayısıyla Rusya böyle bir hatayı yapmaz mesela Rusya mümkün değil şu bakımdan Her zaman Rusya'nın Devlet olarak çıkarı her şeyin üstünde gelir Evet hani bizde, e, Böyle bir şey söz konusu değil yani hani insan hayatı sultan ucuz olduğu için Orada işte bir, yarın Rusya'nın yapacağı nükleer tesis şey olsa erise gitse ve büyük bir radyoaktif felaket yaşansa ne olacak? İnsanlar ölür, kanser olur, bilmem ne vesaire. Pildir denir. Aa yani. Dediğin, Nükleer böl pil. Bölgemizde insandan bol bir şey yok. Psikolojisi oldukça ve bu insanlara değer verilmedikçe, yaşamlara değer verilmedikçe bir şey olmasının herhangi bir konuda ileri gidebilmemizin, bir şey yapabilmemizin imkanı yok. Evet. Hep felaketler zincirinde kendini ister istemez şu veya bu şekilde ister i̇şte, işte, işte şey olur, iş kazalarıyla olur. işte, işte böyle çöpten çıkan yok maddelerle olur. İster o radyoaktif maddelerin bulaştığı meyveler, sütlere yiyerek olur. Ee, yani. Takdir ilahi. Yazılmışsa oluyor yani. Evet. Fıtratımızda evet. var. Evet. Yeter, yeter ki bazılarının canı yanmasın, bazıları iyi olsun. Evet. Bazıları yaşı. Yani şey... Onlarınkinde yazmaz. <gülüyor> Onlar hani first among equals diye bir laf vardır İngilizce. Yani eşitler arasında birinciler var Türkiye'de. Daha öncelikli olanlar var. Yeter ki onlara bir şey olmasın. Evet. Çok teşekkürler. Vaktimizin sonuna geldik. Önümüzdeki görüşmek hafta üzere. görüşmek üzere. Seyyare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 Evet ufak bir hatırlatma yaparak devam edelim. Bugün Ömer Madre'nin olmadığı gibi Cem Çetin de olmadığı bir cuma gününe denk geldiniz ama şöyle bir şey yaptık. Dün Ömer Madre'yi ve Cem Çetin'i aynı stüdyoya sokup telefon bağlantısıyla Cem Çetin bağlandı ve ufak bir kayıt gerçekleştirdik. Şimdi o kaydı dinleyeceksiniz. Açık Gazete Cem Spor Merhaba Cem Bey. Merhaba sevgili Can. Bugün Ömer Madreo yok ama kaydı bu kayıt aldığımız için yani bir gün önceden aldığımız için bu kaydı şu anda yanımda duruyor kendisi. Aynı zamanda siz de yoksunuz bugün canlı yayında. O yüzden ikiniz de yoksunuz ama ben buradayım. Bir şekilde kayıt olarak konuşacağız. <gülüyor> Merhaba Cemil. Bir <gülüyor> program olacak herhalde. <gülüyor> evet, evet. Galiba basketbol konuşacağız bugün. Evet basketbol konuşalım. Bir takım sorular var. Ben basketbolda çok iyi değilimdir. Hem oynarken hem de izlerken ama sağ olun bir takım soruları vererek siz bana bu konuda epey bir yardımcı oldunuz. Ben istiyorsanız sizin verdiğiniz sorular üzerinden de bu konuyu tartışabilmek için bir giriş yapayım. Tamam. Olur. Evet. Geçen hafta EuroLeague start aldı bildiğiniz üzere. E, kulüpler düzeyinde Avrupa'nın en prestijli organizasyonu olarak biliniyor ve 4 e, Türk takımı mücadele ediyor burada. Aynı zamanda Türkiye'de 3 takımla İspanya is is takip ediyor. E, şimdi ortaya çıkan bu tabloya bakıp e, Türk basketbolu iyi yolda diyebilir miyiz diye bir soru var şimdi önünde. Evet. Yani şimdi baktığımız daha da açıdan bakarsak e bu kadar önemli bir organizasyonda bu kadar çok Türk takımında olması tabii ki e, bazılar için işte basketbolumuz iyi yolda ilerliyor iyi yoldayız diyebiliriz tabii ki. Gerçi Avrupa'da da zaten Avrupalılar da şaşırıyor bu işe yani ne oluyor diye soruyorlar. Hı hı. Tabii e, burada çok önemli bir ayrıntıya dikkat çekmek gerekiyor. İlk önce iki takımımızın e, bu takımları da söylemek lazım. Belki basketbol olarak takip et, etmeyenler vardı dinleyicilerimiz arasında. Fenerbahçe, Anadolu Efes, Galatasaray ve Darüşşafaka. Fenerbahçe ve Anadolu Efes A lisansıyla zaten yıllardır bu organizasyonda ülkemizi temsil ediyorlar. E, geçen sene Darüşşafaka, Vajkart alarak bu organizasyonda boy gösterdi. E, i̇kinci yılında da e, daha şu ufaka kartla e, organizasyonla mücadele ediyor diye e, biliyorum. Yapmış oldukları ciddi bir yatırım var Doğuş sponsorluğunda. Evet. E, Galatasaray Odeya Bank ise, e, onlar geçen sene ULEB kupasını kazanarak yürürlükte oynama hakkını elde ettiler. Dolayısıyla bunun için e, dört tane tür takımını e, bu kupada izliyoruz. Sen de üzere bizi İspanyollar takip ediyor. Onların 3 tane takımı var. Ee, Yunan ve Rusyalara ait 2 takım var. İtalya, Almanya, İsrail, Litvanya ve Kıdistan'dan da bir takım bulunuyor. Yani 9 ülkeden 16 takım bu seneki Avrupa Ligi'nde mücadele ediyorlar ama e, Avrupa Ligi mi desek yoksa Akdeniz Ligi mi desek <gülüyor> bu da çok ilginç çünkü 16 takımın 11'i Akdeniz e kıyısı olan ülkelerden geliyor ee, tabi biraz bu sene takım sayısı biraz azaldı evet. ama ama e, tabi bu işin e, bir yönü bir başka yönü daha var e, geçen hafta e, sen de belirttiğim üzere maçları başladı 4 e, takımımızdan e, Fenerbahçe İstanbul'da kazandı Davuşabuk'a deplasmanda kazandı Anadolu Efes'i Galatasaray ise kaybettiler Burada işte bizim basketbolumuz açısından olumsuz bir şey var. Bir nokta var. Geçen hafta e, her takım 12 oyuncuyla sahaya çıkıyor. Kadrosunda 12 tane oyuncu bulunduluyor. E, Galatasaray'da sadece 2 tane yerli oyuncu gördük. E, diğer 3 takımda da 4 tane yerli oyuncu sahaya çıktı. Yani toplam 4-8-12-16 e, 4-8-12 pardon 14 fakat bu 14 yerli oyuncudan e, sadece 5'i ...sürü alabildi. İşte Galatasaray-ÇSK maçında Sinan 25 dakika oynadı. Göksin'in 8 dakika süre aldı. Andolu Efes'te sadece Cedi 25 dakika süre aldı. Doğuş, Samet, Furkan hiç süre alamadılar. Fenerbahçe takımında dört yerli oyuncu var. Onların hiçbiri ne Barış, ne Melih, ne Egehan, ne Berk oynamadılar bir kanun 3 dakika, Furkan 7 dakika süre aldı. Oğuz ve Ender hiç süre bile alamadılar. Yani dört e, takımımız var ama e, süre alabilen, oynayabilen e, oyuncu sayısı sadece 5. Tabi bu açıdan baktığımızda ise e, Türk basketbolunun iyi yolda ilerlediğini söylemek biraz zor gibi gözüküyor. Ben de bir şeyi ilave edeyim. E, Tabii. Bu eskiden e, hala hala da belki devam ediyor Yunanistan'ın e, çok aktif bir çok sıfı sayıda takımla katılması e, devam ediyor mu bu durum yani onun... e, Yunanistan'dan Panathinaikos ve Olympiakos e, mücadele ediyorlar yıl e, eskiden e, Selanik takımları Paok ve Aliş de zaman zaman boy gösteriyorlardı. Avrupa Ligi'nde ama bu bütçelerin çok büyümesi Yunanistan'daki ekonomik kriz e, bütçeleri oldukça aşağı çekti ve Selanik takımları ve Atina'nın e, diğer takımları maalesef e, bu basketbolun vitrininden uzak kaldılar. Onları izleyemiyoruz onları daha alt kupalarda e, izleyebiliyoruz. Olimpiakos ve e, Pratikakos'un o geride bıraktığımız yıllardaki e, yüksek bütçelerden ziyade daha düşük bütçelerle yani 10-15 milyon euro'luk bütçelerle mücadelelerini sürdüğünü görüyoruz. Onlardaki yerli oyuncu ne kadar o zaman? yani ee, Yunanistan'da Olympiakos'a baktığımız zaman e, her iki takımda da aslında e, Yunanlı oyuncu çok fazla. Yani işte Olympiakos takımında yıllardır e, Spanolis sürükler, işte e, Prinzizis yer alır. Mansaris e, her zaman Olympiakos'tadır. İşte Papaniklao geri döndü. E, bir kemik oyuncu e, kadrosu olarak yerli oyuncuları görmek mümkün. Panathinaikos'ta da aynı şeyleri Panathinaikos için de söyleyebiliriz. Onlar da çok uzun yıllar işte Diamantidis e, önderliğinde. Diamantidis olsun, Fotis olsun. Fotis gerçi zaman zaman yurt dışına gitti geldi ama şu anda hala Panathinaikos'ta. Ee, son dönemde işte Nikolaitis e, bu bayrağı e, Diyamantidis'ten aldı. Hani onların kap papas var mesela e, genç yıldız adaylarından bir tanesi. Yani onların kadrolarında daha bir denge var. Yani e, yükü çeken e, yerli oyunculara rastlayabiliyoruz, görebiliyoruz. Ama e, ben Türk basketbolun şu andaki durumunu... Yunanistan'ın ve diğer Avrupa ülkelerinin 1995 yürürlüğe giren Bosman yasasından sonraki durumdan bir parça benzetiyorum. O Bosman yasası yürürlüğe girdikten sonra bir yabancı furyası bütün Avrupa'da egemen olmuştu. Daha ağırlıklı olarak yabancı oyuncular vardı. Ama yerli oyuncular daha çok çalışarak işte rüştlerini ispat ederek kadrolarında yer almaya başladılar. Tabii Türkiye böyle bir değişim içinde şu anda. Ee, bizim oyuncularımız e, çok ciddi para kazanıyorlardı ama oynadıkları basketbol hiçbir zaman Avrupa seviyesinde değildi zaten. Şimdi takımlarımızın da, da hep yabancı antrenörler var ve işte Koço Bradoviç Fenerbahçe'de herhalde dördüncü yılında hani mesela son Bamberg maçı daha sezonun ilk haftası e, Bamberg Alman takımı ve siz Türk oyuncularına bir dakika bile süre vermiyorsunuz. Yani bu ne anlama geliyor? Yani benim elimdeki oyuncular bu seviyede oynayacak durumda değiller mesajını aslında bir parça veriyor. İşte Davuşofka'da Bleed var. Galatasaray'da Ergin Ataman e var. Ama Galatasaray'a baktığımız zaman da iki tane yerli oyuncu mücadele ettiğini görüyoruz. Ama Dolapçiste de yine bir yabancı antrenör var. Orada da mesela. Bir tane e, sadece Cedi'yi 25 dakika süre aldı. Evet, yerli ee, ve milli oyun... olmuyor yani. Evet ya, maalesef yerli oyuncularımız e, avuz seviyelerde değil yani az edilen seviyelerde o, sonra süre alacaklar. Ama mesela Rus takımlarına bakıyoruz, İspanyol takımlarına bakıyoruz yani e, biraz daha zenginleştirmek için sorunuzu bu örneklerde veriyorum. İspanyol takımında da yabancılar var ama orada da İspanyol oyuncular var. Rus takımında, ÇSK'da da yabancılar var ama orada da ee, ...Rus oyuncuları görüyoruz, ee, süre alan Rus oyuncuları görüyoruz. Yani Burada e, tek söyleyebileceğim çok ciddi bir olumsuzluk. Maalesef bizim yerli oyuncularımızın süre alamamaları... ...dolayısıyla da bu yani, olumsuzluğu Türk basketbolu'nun e, yakın zamandır başına artacak. Yani zaten milli takımlar üzerinde bu sıkıntıları yaşıyoruz. Milli takımın da e, kompetitif olamamasında zaten e, bu olumsuzluğun ciddi bir rol oynuyor. Evet. Ee, bir diğer taraftan baktığımız zaman da iki sezondur Fenerbahçe'nin Final Four oynadığını görüyoruz. Bu yılki organizasyon da İstanbul'da düzenlenecek galiba. Evet. Ee, takımlarımızın şansını nasıl görüyorsunuz? Yani çok romantik olanlar e, işte dört takımlar üç Türk olabilir falan gibilerden söylemler de var. Yani e, Fenerbahçe evet senin de belirtin gibi geçen seneden beri Final Four oynuyor. Geçen senede Final Four'un finalini oynadı. CSK'ya uzatmada mağlup oldu. E, bu seneki tabloya baktığımız zaman evet bizim evet Fenerbahçe'nin Final Four şansının çok yüksek olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü Fenerbahçe'nin bütçesinin de 30 milyon yüz olduğunu belirteyim yani şu anda. Tahmin ediyorum ki CSKA Moskova ile birlikte en pahalı bütçeli iki takımdan bir tanesi. E, bu kadar ekonomik imkanlarınız yüksek olduğu zaman da ister istemez e, Final Four'da yer alıyorsunuz. Geçen yılki kadroluyu Fenerbahçe korudu. Ee, sadece bir iki değişiklik oldu. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şansı çok yüksek. Ee, i̇kinci tüs takım olarak ben Darüşşafaka Doğuş'u e, aday olarak göstermek istiyorum. Çünkü neden Darüşşafaka Doğuş? E, Blatt gibi çok değerli bir e, antrenörü bu sene takım başına getirdiler. Ben, e, Obradoviç, Obradoviç çok büyütülüyor Türk medyasında. Evet çok kariyerli bir koç. E, çok başarılı bir koç. Yani 8 tane Final Four şampiyonluğu var. Tabii ki kariyeri asla tartışılmaz. Ama e, bu kariyerinin de hep e, böyle pahalı bütçeler takımlarda elde ettiğinde altını çizmek gerekiyor. Sadece bir tane partizan koştuk kariyerinin başında İstanbul'daki ilk Final Four'da 92 yılında Kazandı bir şampiyonluk var böyle çok cüzi bir çok başarılıydı. Partizanda da kimse şans vermiyordu ama o partizanda da işte Joe Kort, Joe Kortçiler, Joe Par, Joe Kortçilerden Lovićler, Zebra Çalarlı vardı ki daha sonra bu isimler her biri yıldız oldu basketbolunda. E, Paul takımlarla başarıyı yakaladı e, Obradović e, ama ben Blatı çok daha başarılı bir antrenör olarak görüyorum ve bu yılında sürpriz takımın olarak görüyorum. Blatt faktöründen dolayı, Maccabi ile kazanmış olduğu bir <gülüyor> şampiyonluğu var. Rusya takımıyla kazandığı bir Alpa şampiyonluğu var ve NBA'de Cleveland kazanmış olduğu bir NBA şampiyonluğu var. LeBron James'li Cleveland takımıyla kazanmış olduğu şampiyonluk var ve ben çok da başarılı, çok da akıllı bir koç olarak görüyorum Blatt onun için. ...Garşafaka'yı ikinci aday olarak gösteriyorum. Anadolu Efes... ...ne yapar? Ee, çok toplama bir takım Anadolu Efes. Her sene yabancılar gidiyor, geliyor. Bu sene yeni bir koç geldi. Daha önce gönderdikleri bir koç. Ee, çok fazla e, Anadolu Efes... ...o 90'lı 90 yıllardaki Anadolu Efes maalesef yok. E, Aydın Öz e, mirası tükendi, bitti... Ee, çok zor görüyorum Anadolu Efes'in Final Four şansını. Galatasaray ise Galatasaray'a hiçbir şans vermiyorum. Ee, onlar e, ilk, yani ilk Final Four'dan herhalde çok uzakta kalacaklar gibi geliyor bana. Evet e, bir de teknik bir durumla alakalı soru var. E, bu yılki Euroleague Uleb ve FIBA arasında bir çatışma vardı. Bundan dolayı 16 takımlı lig formatına göre oynanıyor Euroleague. Bu format nasıl bir format? Siz ne düşünüyorsunuz? Bu formatı aslında son 2-3 yıldır ki Euroleague'in top 16 rounduna benzetebiliriz. Orada da 16 takım 8'li gruplarda mücadele ediyorlardı. Ve şöyle bir olumsuzluk var. Yani ilk 3 dört maçınızı kaybettiğiniz zaman... ...çok fazla e, sezonun geri kalan bölümü için bir umudunuz kalmıyor. Yani bir nevi yüke dönüşüyor bu süreç. Şimdi bu sene, e, sen de belirttiğim üzere ULED ve Fibarası'na bir çatışmadan dolayı... E, ...ULED format değişikliğine gitti ve lig formatında oynamıyor. Yani 16 takımda birbiriyle karşılaşacak, 15 hafta sürecek bir mücadele... Ee, kopmalar olmazsa kopmalar olmazsa çok keyifli çok zevkli olabilir karşılaşmalar ama sanki kopmalar olacakmış gibi gözüküyor Yani mesela ne bileyim Fenerbahçe çok güçlü ÇSK Moskova çok güçlü takımlar bunlar ee, ama e, kopma olmadı takdirde keyifli olabilir yani her hafta çok keyifli karşılaşmalar izleyebiliriz ama kopmalar olursa da karşılaşmaların e, üç tanesi, iki tanesi, üç tanesi çok da zevksiz geçecek. Bu takımlar için de tabii çok zor olacak. Yani 15 hafta seyahat et, amacın kalmayacak. Bekleyip gelmek lazım ama bu çatışma çok kötü oldu. yani Ulep ve FİBA çünkü öteki, öteki tarafta da Fibanın Şampiyonlar Ligi var. Hı hı. Orada da dört Türk takım mücadele ediyor. Banvit, Beşiktaş, Uşak ve Trabzonspor Karşıyaka. Yani oraya baktığın zaman yani çok da e, keyifli bir organizasyon olduğu söylenemez zayıf takımlar var i̇şte bir, bizim Türk takımları iyi gözüküyor bunun dışında Frans takımları i̇şte Monaco, Anselt, Le Mans, bizimle birlikte Frans takımları e, ama Frans takımları da çok bütçeler düştü tabi Hiçbir Fransız takımı da bu arada e katılmadığını belirteyim. Hı hı. Çünkü Fransa Basketbol Federasyonu takıma bir parça tehdit etti diyebiliriz. Yani oraya katılırsanız işte sizin lisansınız iptal edilir vesaire vesaire. Hı, karışık işler yani. Evet bir Fransız takıma e, Euro Lig'e katılamıyor. Yani bu çok Fransız basketbolu için çok ciddi bir kan kaybı. Yani Fransız medyası da bunu tartışıyor. Yani. Urlep'in kaç tane kupası vardı Cem Bey? Bir tane kupası var. Ee, bir de Ulep e, Kap var. Ee, Eurolig'in yanı sıra e, uyanan hiç Türk takımı yok. Ee, hı hı. Bunun da sebebi Türkiye Basketbol Federasyonu'nun e, Türk takımlarını bası altında sopa göstermesiyle alakalı bir şey. Yani oraya katılırsanız işte olmaz gibilerinden. Ee, bu da tabii bir paradoks beraberinde getiriyor. Yani ULEB'in bir numaralı organizasyonda dört tane takım temsil ediliyoruz. Ama ULEB'in iki numaralı kupasında bir tane Türk takımı yok. Ama öteki tarafta FIBA'nın e, bir numaralı organizasyonda dört Türk takımı var. FIBA'nın bir de iki numaralı kupasında FIBA Euro kapta da iki Türk takımı var. Yani böyle dört tane Avrupa'da şu anda kulüpler düzeninde e, kupa mücadelesi var. Biraz e, ortam Kaotik. Evet. Evet. Biraz da Ama... peki futbolda da sıra gelecekse ben bir soru sormak istiyorum. Yani bu Beşiktaş'ın iyi gitti söylenebilir Avrupa Kupası'nda evet. Fenerbahçe'nin de fena gitmediği kendi ikinci kupada. Fakat Fenerbahçe'nin ligde durumu iyi gitmiyor. Yani bir genel futboldaki durumları da değerlendirilmiş. Napoli zaferi de ayakta alkışlamak gerekiyor. yani iki Rakibin kazandığı iki penaltıyı da vurgu yapmak lazım. Bir tanesini kaçırıp bir tanesini attır ama son dakikada Kamerunlu golcüsüyle Beşiktaş 3-2'lik halibiyete ulaştı. Beşiktaş'ın ben bu sportif başarısında e, bir parça e, Fikret olmanın Başkan Fikret olmanın bütün sorumluluğu Şenol Güneş'e e, teknik direktörü bıraktığını e, bağlayabilirim. Yani Beşiktaş'ın patronu Şenol Güneş. Dolayısıyla kimse Şenol Güneş'e müdahale etmiyor. E, bu da tabii e, bir başarıyı getiriyor yani. Hem Türkiye'de ilgili Beşiktaş'ın şu andaki gidişatı hem de Avrupa'da e, şu anda e, Napoli'nin arkasında grup ikincisi konumundalar. Dün de Benfica, Dinamo Kiev'i Ukrayna'da mağlup etti. Dolayısıyla Beşiktaş dünkü karşılaşmalardan sonra Beşiktaş'ın ilk iki şansı çok ciddi anlamda yükseldi. Tabi gruptan çıkmaları halinde hem ekonomik olarak hem sportif olarak çok büyük bir başarılar etmiş olacak Beşiktaş takımı. Fenerbahçe'de ise bir kaos var. Yönetimden kaynaklanan bir kaos var. İşte sportif başarısızlık neden olarak yönetime bağlanılıyor. İşte Aziz Yıldırım'ın istifası talep ediliyor. Yani bence bir parça Fenerbahçe'yi rahat bırakmak lazım. Yoksa Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımız zaman çok iyi bir kadroya sahipler. Beşiktaş'tan daha iyi bir kadro da diyebiliriz hatta. Böyle bir iddiada da bulunabiliriz. Ama işte orada yönetimden kaynaklanan problemler, işte sezon ortasında yaşadıkları teknik direktör değişikliği, Hollanda'nın teknik direktörünün sistemine alışılması, onun Fenerbahçe çalışması tabii biraz zaman gerektirecek. Biraz da şans faktörde e, Fenerbahçe'nin sanki yanında değil. İşte, Türkiye Ligi'nde kaybedilen e, puanlar özellikle İstanbul'daki karşılaşmalarda. Onların biraz şu anda başını ağrıtıyormuş gibi gözüküyor ama daha çok yolun başındayız. E, daha çok e, değişik yaşanabilir işler çıkışlar olur. Yani şu anda iyi gidiyor ama Zaman içinde bu tablo devletine dönüşebilir. Fenerbahçe şu anda kötü gidiyor ama zaman içinde bu iyiye dönüşebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin başında da çok tecrübeli, çok deneyimi bir Hollandalı teknik var. Dik avukat. Evet, advokat. Rusya'daki zenitle başarısını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla daha başında olduğumuz için bence bu tablolar değişecek gibi geliyorlar. Evet. evet ama yani Fenerbahçe'nin şeydeki şansını nasıl görüyorsun Avrupa Kupası'nda ikinci derecedeki kupada? E, tabii e, bu kupada çok büyük sürprizler yaşanıyor. Çünkü bazen Manchester United gibi büyük takımlar e, İngiltere'den katılan takımlar. İspanyol tak pek değil ama e, bu kupayı pek önemseleyip e, lig mücadelesine daha Büyük bir konsantrasyon evet. e, sağlıyorlar. Dolayısıyla da e, bu kupadan erken elenebiliyorlar. Bunları da geçtiğimiz yıllarda gördük. Burada tabii Manchester United iyi başladı mı? Onlar da biraz sıkıntılı başladılar sezona Modinho ile birlikte. Ben Mourinho'nun e, kupa alt kupasından ziyade e, İngiltere ligi İngiltere Premier Ligi'ni düşünüyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe ee, bu şahsızlığının üstesinden gelebilirse bir iki maçı iyi oynayabilirse gruptan çıkabilir. Yani ben bu Fenerbahçe için kaybedilmiş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gruptan hmm. çıkma şansını da yüzde 60 yüzde yetmiş olarak görüyorum. Evet. evet. Benim sorularım bu kadardı Cem Bey. Evet. Peki sevgili Can. Peki sevgili Can. O zaman bitirebiliriz herhalde. Yani. Tamamdır. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Gör Siz de yayınlar sevgili tamam. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakal. Teşekkürler. Hem Çetinle Spor. Evet haftanın son açık gazetesinin de bu söyleşi ile beraber sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün Ömer Madra yanımızda yoktu. Kendisi Makedonya'da iklim değişikliği ve medya üzerine bir konuşma yapmak üzere orada bulunuyor bir panelde. Tema Vakfı'nın ev sahipliğiyle beraber aracılığıyla beraber gittiği bir panelde olacak. Pazartesi günü yeni yayın dönemimizin ilk günü olacak aynı zamanda. Burada olacak Ömer Madra ve onun sesini de aynı şekilde kavuşabileceksiniz. Ama hazır o burada yokken yakın zamanda andığımız ama anıp da çalamadığımız parçaları çalmaya devam ediyoruz. Son parçayı çalıyoruz. Heinz Struz Senden Neubat'ın grubunun gitar ve bas gitarında bulunan aynı zamanda yapımında yer alan Alexander Haken'in doğum günüydü. Geçtiğimiz 11 Ekim günü. 1965 yılında bugün doğmuştu. 51 yaşını kutluyordu. Okay. Biz de bu sebeple e, Einstürzsen'den Neuwat'ından güzel bir parçayla beraber bu haftayı bitirmek istedik. Nagornik Karabag adlı parçayla bu haftanın açık gazetesinin sonunu getiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. zwischen der Moment, getragen von den Vögeln, die hier zugange sind. Çıkkastı